Oh açık gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Şubat Salı. Yıl 2010, ay 2, gün 54. Kasım 108. 1431 Hicri Rebiülevvel 9, 1425 Rumi Şubat 10. Fırtına. Günün sözü. Bir adamı yetiştir, bir kişiyi kurtarmış olursun. Bir kadını yetiştir, bir aileyi kurtarmış olursun. Afrika atasözü. Günün tarihi 68 yıl önce bugün 23 Şubat 1942'de önemli bir yazar olan Avusturyalı Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'nın Petropolis kentinde intihar etti. Amok, Acımak, Zweig'in başlıca eserlerinden bazılarıdır. 107 yıl önce bugün 23 Şubat 1903'te Amerika Birleşik Devletleri Küba'nın Guantanamo körfezindeki yaklaşık 116 kilometre kare toprağı kiraladı. Bugün bu deniz üssü, dünyada Afganistan, Pakistan ve diğer ülkelerden ele geçirilen teröristlerin muhafaza edildiği bir yer olmasıyla adını duyuruyor. Yemek listesi: gün 54, terbiyeli sulu köfte, sigara böreği, havuç, salata, havuç salatası ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli mağrif takvim. Taking on Kez açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve onun Açık Gazetesi Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Arturuş'tan oluşan ekiplerle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Johnny Kidd ve Pirates adlı gruptan Shaking All Over adlı parçayı dinleyerek başladık. McGreen grubun bir İngiliz gitaristi. Johnny Kidd ve The Pirates grubunla beraber ve aynı zamanda beni Jay Kramer'ın da Dakota'da da çalan McGrane'in doğum günüydü 1944'te. Kendisi geçen ay hayata veda etmişti. 11 Ocak 2010'da McGrane'e e de bir günaydın demiş olduk. Shaken All Over adlı parçayla açılışımızı yaptık her tarafta. Tepeden tırnağa titriyorum diyor. Sebebi aşk ama. Herkesin kendine göre sebepleri olabilir e, Saatli marif takvimi de tepeden tırnağa Bugün işte e, Guantanamo üssü Günün tarihi maddesiyle Bir miktar titretti bizi Dünyada Afganistan, Pakistan ve diğer ülkelerden Ele geçirilen teröristlerin muhafaza edildiği Yer olmasıyla adını duyurmaktan öte e, Biraz daha geniş bir anlamı olduğunu Herhalde hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor e, Giden insanların Hiçbiri yargılanmadı hiçbiriyle ilgili ne suç isnadı olduğu bile net değil. Üstüne üstlük yıllarca tutulduktan sonra büyük kısmı öylece salı verildi. E, bu pek çoğunun delirenler, ki intihar teşebbüsünde bulunanlar, hatta intihar edenler de olduğunu da biliyoruz. Yani öyle tırnaklarını gırtlağına sokarak falan. Evet. İnsanların yani şey değil. çeşitli ülkelerden ele geçirilen teröristlerin muhafaza edildiği bir yer olması Amerika Birleşik Devletleri'nin üstelik de çok eski bir anlaşmaya dayanarak orayı bir üst adı altında bir çeşit sömürgecilikten kalma bir yer olarak kullanıyor olması. Uluslararası hukuk kötüye kullanarak bütün bunların böyle yüzeysel bakılmaması lazım deyip düzeltelim ve geçelim. Evet bol sayıda haberim. efendim. Titremeye devam üzerinden gidebiliriz sanırım. Günün konseptine gayet gayet uygun. Titrip kendine gelmek olarak da bakmak mümkün, e, titrip endişeye kapılmak olarak da bakmak mümkün. Ama bir titreklik, bir titreme genel olarak bir kıpırdanma olduğunu söylemek gayet kolay galiba. Tabii gelmiş şeyler de var. Ağır şekilde devam eden müthiş kan akıyor dünyada. Hı hı. Irak'ta mesela 23 ölü en az şiddet olaylarından. Bombalı saldırılar, silahlı saldırganların dört kişilik bir aileyi katletmesi, bir keskin nişancının polisi, silahlı saldırganların da temizlik görevlisini öldürdüğü belirtilmesi belirtiliyor. Ramadi'de bu sadece Kerkük'te bir polisi, Musul'da iki askeri öldüren silahlı saldırganlar. Tikrit'te de bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü. Bağdat'ta da aynı aileden sekiz kişi öldürülmüş. onlarca ve kafaları filan da kesilmiş. Anne baba ve beşi kız altı çocuğun. Akıl almaz bir duruma. Irak bir daha zaten kendini toparlaması zor gözüküyor. Amerika'nın ve beyaz müttefiklerinin ağır Türkiye Allah'tan onun içinde yer almadı. Tezkere. Bu da uzun uzadıya tartışıldı yıllar sonrasında bile. Ya aslında o tezkere çıkmalıydı bizim için çok iyi olacaktı diyen... Ee... Artık hani ne demek lazım bilmiyorum ama hani pişkince bir tavır içindeki insanlar da az değildi. Gerek medyamızda gerekse de medyaya yorum yapan işte bürokrat, general vesaire emeklisinde. Şimdi hemen gene bir şey çıkar herhalde. Geçen aya göre bir şiddet olaylarında bir azalma görüldüğü gibi istatistikte verirler ama yani hakikaten insanın içinin çok kötü olduğu şeyler yani beşi kız altık çocuğun anne babasıyla birlikte öldürülmesi artık nasıl bir şeye yol açtı. Bir ülkedeki toplumsal psikolojik yapıyı nereye dönüştürdüğünü de görüyoruz. Evet Irak'tan haber böyle bu Anadolu Ajansı Associated Press ve Voice of America'dan derlemeye çalıştığımız bir durumdu. Hemen arkasından Afganistan'a bakalım. Afgan hükümeti NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 33 önce açıklanmış sonra 27'ye indirilmiş. İyi haber olarak bunu verebiliriz ancak sivil öldürülenler gene hata olmuş. Öyle mi? Evet. Afgan Bakanlar Kurulu Afganistan'da dün bir açıklama, yazılı açıklama yapmış ve masum vatandaşların öldürülmesinin hiçbir şekilde haklı kılınamayacağını bildirmiş şeyde seçim ve diğer denetleme komisyonlarının başına da bizzat Karzai kendisi geçeceğini söylemiş. Eyvah ki eyvah dedik yani buna da. Yolsuzlukların da artacağı anlamına geldiği söylenebiliyor. Fakat felaket bir şey bu. NATO saldırısı. Uruzgan'daki militanları hedef aldık ama siviller de öldü ve yaralandı demiş. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmemiş ama tonlarca Onlarca yaralı kadın ve çocuklardan bahsediliyor. Nangarhar ilinde de doğudaki bir aşiret toplantısında da falan bir intihar bombacısı. Aşiret liderinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi öldürmüşler. Yani dün sadece 41 kişilik bir ölüm şeyi geliyor. Ee, bu da Hacı Zaman adlı aşiret lideri ve milisleri 2001'de Tora Bora'daki Usame Bin Laden'in yakalama girişiminde bulunmuş ama başaramamıştı. Onun da bir çeşitli intikam mıdır nedir bilinmiyor ama Afganistan'dan da böyle yani son derece kanlı feci şeyler oluyor. Gene müthiş bir tepki yaratacağından korkulur tabi Afganistan'daki bu sivillerin durmadan ölmesi. Pakistan'da ağır bir intihar saldırısı haberiyle devam edelim hı hı. yani isteyenler radyoyu da kapatabilirler tabii bu durum karşısında ama gene de yapılacak fazla bir şey yok Pakistan'ın Suat Vadisi'nde hani orası boşaltılmıştı tertemiz yapılmıştı hatırlanacağı üzere hiçbir şey terörist kalmamıştı hatırlıyor musun hı hı. Suat Vadisi'nde evet işte tamamen orada. temizlenmişti falandı filandı. Yüz binlerce kişi de evsiz böyle yerinden yurtta gitmiş. Milyonu geçiyordu sıvattaki durum. İşte şimdi orada bir askeri konvoyu hedef alan bir intihar bombacısı sekiz kişiyi öldürmüş. Tabii ölenler arasında çocuklar da var. Artık bu da olağan hale geldi. Yani kadınlar ve çocukların sürekli olarak ölen öldüğü Afganistan, Irak, Pakistan... Taliban militanlarını büyük çapta tamamen temizlemiş, de, temizledik demişlerdi geçen sene. Bir Afgan Taliban lideri daha yakalandı demişler. 90 kilometre İslamabad'ın kuzeybatısında, kilometre kuzeybatısında da bir kasabada tutuklanmış. Böyle bir şey. Bunu da geç, bütün bu şeyleri böyle verip rakamları... İyi haber de verebilirim. Hani uluslararası e, durumlarla ilgili ben, ben de bir tane var. Avrupa Birliği İsrail'i kınayacak diye haberim var benim de. Neden kınıyormuş? E, ya işte o, oraya kadar iyi haberdi. Oradan sonrası biraz e, aptallamaya başlıyor. İşin özü gereği. <gülüyor> hatırlayacaksınız bu Dubai'de gerçekleşen suikast. E, ve bu suikast için Mossad ajanlarının kullanmış olduğu e, Avrupa Birliği ülkesi pasaportları. ...durumu ortaya çıkmıştı. İngiltere haberim yok demişti. Haberi olduğu çıkmıştı falan. Böyle bir hani... E, ...rezil rüsva, yargısız infaz halleri yaşanmakta idi. E, sonunda AB dönen başkan İspanya Dışişleri Bakanı... E, ...Moratinos demiş ki... E, ...son derece hassas ve resmi bir belge olan pasaportların... ...farklı iş ve amaçlar için kullanılmasından son derece... ...endişeliyiz demiş. E, kızmışlar. AB pasaportları lütfen yargısız infazlarda kullanılmasın recaesinde dile getirmişler. Evet. Bir de gazetelerde şöyle de açıklamalar oluyor. O Mabuh'un e, Dubai'de bir otelde öldürülmüş olarak e, bu diyaslıkla bu olarak 11 kişi tarafından çeşitli Avrupa ülkelerinin pasaportu İsrail'de yaşayan bir takım yabancıların pasaportları gerçek hı hı. olarak kullanılmış. Bir tanesi de e, sahte bildirip Almanya'dan almış pasaportu biliyor musun ben? ...şeyden geldim diye... Ee, yeni şey, ...evim yurdum yok diye filan... ...Almanya'dan da pasaport almış... ...onu kullanmışlar... ...şimdi bazı gazetelerde şey diye yorumladı bunu... ...işte adam... ...mabhuh öldürülen de silah... ...ticareti yapacaktı filan... Ee, ...bir otele... De, ...internet üzerinden yerini ayırttı... ...aranmış demeye getiriyorlardı... ...yani gazetelerde de böyle yorumlara rastladım. Ee, ...öldürülmeyi hak etmiş yani... ...bu işler genelde oluyor ya böyle... Hani ...hırsızın hiç suçu olmuyor... ...ev sahibi uyuyakalıyor falan filan... Ee, ...olur... Evet, ...İsrail'in Ergenekonu diye yalnız bir başlık atmışlardı... E, ...dün... ...Cemsey'in yazısında... E, ...Taraf Gazetesi'nde ve diyor ki... ...yani... ...bir şeyden mi bilinmez... ...hata mı yapıldı... ...yoksa kasten mi yapıldı... ...hiç kimse kendisini... ...Meyir diye bir adam... ...Meyir Dagan diye birisi var... Hı hı. ...küstahlığıyla biliniyor... ...hiçbir şeyi takmamasıyla ile... ...Mossad'ın başında... Ee, ...Haziran'da şey yapacakmış... ...emekliye ayrılacakmış galiba... ...ama o zamana kadar her türlü... ...Netanyahu'nun da haberi olduğu... ...belirtiliyor muhtemelen... Hı hı. ...yani böyle bir şeyden... ...zaten haberi olmaması... Çok, Çok kolay ya da normal değil. değil. Lieberman'da bugün Avrupa gezilerine çıkıyor ilk defa. Sorulacaklarmış kendisine. E Dani Ayadon şeyi açıklamıştı zaten aslında. Ya Avrupa Birliği ile merak etmeyin bir sorun yok. Bu pasaportlar sebebiyle bir sıkıntı yok demişti. E üzerine bu kınama geldi aslında. Kınama bir iki açıdan sıkıntılı. Birincisi hani bir yargısız infazla kınamayı yan yana getirmek bir garip bir durum. Ama daha ötesindeki sıkıntıysa zaten... Dökme kurşun operasyondan beri Avrupa Birliği'nin resmi politikası zaten İsrail ile ilişkileri minimuma indirmek. Yani üzerine basa basa kendilerinin çiğnediği onlarca kararın bir adedi daha olmuş oluyor. Gideon de bunun 60 yıldan beri devam eden ve gittikçe yükselen bir şeyin Haret gazetesinde yazdığı bir yazı da hafta sonunda çıkmıştı o da radikalde yanılmıyorsa. Ve şey diyordu... Yani artık tamamen soğukkanlıkla katil yetiştiren bir ülke halindeyiz resmi makamlarının elinde. Yani hangi şey silah ticaretli taciri olsun peki? O konuda da bir takım rivayetler var Mahfuh'un yaptığına dair. Peki silah tacirlerini de biz öldürüyor muyuz yani böyle yastıkla boğarak? Ondan sonra da bu insanlar mesela eve gidiyorlar. Küçük çocuklarını, kız çocuklarını olan çocuklarını kucaklarını alıyorlar. Ne yapmış bakayım benim yavrum bugün nasıl geçirdin gününü neyle oynadın diyor. Bir yastıkla boğduktan sonra bir adamı gelip mesela. Böyle mi yaşayacağız diyor. Böyle bir toplum muyuz biz diyor. E, bildiğim kadarıyla dünyadaki bütün toplumlar böyle toplumlar. Yani çok üzmesin kendini bunun için. Çünkü e, birileri birilerine işkence yapıp resmi olarak ay sonunda da maaşını alıp sonra çocuğunu araba alıp işte takılabiliyor. Böyle bir şey değil mi? Ama bunun biraz İsrail'in durumunda biraz özel olduğunda kabul etmemiz lazım. Yani targeted killings kelimesini bile, terimini bile hediye hı hı. Yani hedeflenmiş. Öldürmeler, cinayetler. Öldürmeler. cinayetler. E neyse bunu konuş Yani dünya çok harika bir yer değil. Benim Fakat... aklıma çünkü sen tam bunları söylerken ee, Diyarbakır Cezaevi ile ilgili kimdi? Birinin verdiği röportajda da aynı kelimeler geçiyordu. 3'e aşağı 5'e o geldi. Ya bu insanlar dönüp çocuklarını seviyorlar e. bunu düşünüyordu diye anlatıyordu. Evet. Nijer'deki, ne iyi haberi veriyorum. Nijer'deki Cunta lideri devlet başkanı olmuş. Çok şaşırdım. Stabiliteye doğru gidiyoruz evet. Nijer'de. Güzel. Anayasayı geri vermiş mi? Askı yanmışlardı o açıdan. Henüz o konuda bir açıklık yok. Şimdi Yüksek Konsey kuruldu orada malum. Devlet Radyosu'ndan okunan bir açıklamada. Onlar Hı. hala radyo kullanıyorlar. Meslektaşlarımızdan yararlanıyorlar. Ülkenin anlayış ve siyasi yöneliminde en yüksek kurum olan Yüksek Konsey CSR'de devlet ve hükümet başkanı görevlerini icra eden bir başkan tarafından yönetildiği bildirilmiş. Buyurun size bir CSR'de bir de başkanı Başkent Niyamey Zırhlı Tabur Komutanı Cibo başkanlık ediyormuş. Hı hı. Geçiş dönemi bu. Cibo geçiş dönemi boyunca bu görevleri yerine getireceğini belirtmiş. Geçiş dönemi süresi konusunda bir açıklama yapmamış yalnız. İşte o sıkıcı. Ya anayasa ne olacak filan bilinmiyor. Devlet Başkanı Mamadu Tanca'yı iktidarda indirdiler. Anayasayı askıya aldılar. Hükümeti lağvettiler. Seçim de yapacağız ama henüz tarihi belli değil dediler. Ama... Şaşırmadın galiba junta liderinin darbe Devlet başkanı olmasına Yani hani Cunta lideriysen 3 aşağı 5 yukarı Cumhurbaşkanı yarısısın Bu biraz teyzelik durumu gibi O yüzden yani şaşıracak pek bir şey yok Halbuki ben Hemen Ertesi gün bu darbeden sonra seçime gideceklerini Yeni bir anayasa yapacaklarını Bekliyordum Hayret Biraz daha bekleyeceğiz galiba ya zamanla eminim ki demokrasi tesis edilecektir. Tesisat tamamlandığı zaman da su verilerek denilecektir. Evet gelelim Türkiye'deki haber. Breaking news dedikleri flash haberlerden geçilmiyordu. Yani Türkiye enteresan bir yer haline aldı. Daha Her zaman ilginç bir ülkeydi ama... Ee, yani son günlerde doruk noktasına ulaşmış vaziyette mesela. Hı hı. Her yere şimdi ekran yerleştirilmiş durumda ya bütün toplumumuzda büyük şehirlerde en azından. Lokantalar, kafeler, parklar. Her yerde televizyon açık. Açık ve böyle reklamları da görebiliyorsun böylece hı hı. bol bir şekilde. Bütün şey alışveriş merkezlerinde. Hepsinde ekranlar sokakta mesela herhangi bir yere gir son dakika. Muhakkak bir son Gerçi dakikadır. son dakika her halükarda tükenmiyor. Yani son dakika e, Üsküdar'da bir evde yangın çıktı falan diye de son dakikalar geçiyor. Şimdi ama biraz daha yangının falan ötesinde daha büyük haberler oluyor. Ben yanıyorum haberi var diyorsun. <gülüyor> evet. Dün de e, Balyoz generalleri vurdu haberiyle çalkanıyordu alık. Balyoz darbe planı iddiaları... Silahlı Kuvvetler bünyesinde şimdiye kadar gerçekleşen, çok yaşa en Teşekkür geniş kapsamlı gözaltı dalgasını beraberinde getirmiş. 9 ilde toplam 49 general ve subay gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında görevdeki 4 amiral, 27 subay ve bir de az subay da var. Yani muvazzaf durumda olan 4 amiralden, 27 subaydan ve bir az subaydan bahsediyoruz bu 49 ismin içinde. Evet sen dün, pardon dün diyorum biraz önce sarsılmadan bahsediyorsun. Evet de bu haberi verirken öyle demiş zaten. Shaken all over. Sarsılarak mı vermişler Türkiye'yi sarsan gözaltı haberleri dün sabah saatlerinde gelmeye başladı diyor. Yani balyoz darbe planı iddiasını soruşturan İstanbul savcıları Ali Haydar, Bilal, ba Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk'in talimatıyla dokuz ilde eş zamanlı olarak... ...operasyonlar yapılmış bu iller. Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Balıkesir. Ve bunların aralarında hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, birinci ordu, eski birinci ordu, eski birinci ordu... Eski birinci ordu ...komutanları olduğu gibi işte bütün bu şeyin bir dönem darbe günlükleri diye adlandırılan Özden Örneğin günlükleriyle ilgili zaten başlamıştı bütün işler. Bizden Özden Örneğin darbe günlüklerinin yanına bir de Valyoz operasyonu ve bununla ilgili resmi belgeler, operasyonu vesaire geldi evet. Yani çok sayıda emekli kor generaller ve tüm amiral Ramazan C Cem Gürdeniz, tüm amiral Semih Çetin, tu amiral Aziz Çakmak, tu amiral Turgay Erda, listede 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral, 27 subay ve 1 az subay var. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Eski Birinci Ordu Komutanı Ergin Saygın, Saygun ve Eski Birinci Ordu Komutanı, adı çok geçen Çetin Doğan. Televizyonlara da çıkıyordu hep. Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını cebren yıkmaya çalışmak, bu amaçla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak gibi suçlamalarla gözaltındalar. Ee, bununla ilgili de temel anladığımız kadarıyla, e, tabii ki dışarıya sızanı bildiğimiz kadarıyla balyoz darbe planı ya da balyoz planı e, öne çıkmış durumda. Evet, bütün gazetelerde aslında, yani pek çok gazetede diyeyim, bu balyozla ilgili hem kelime oyunu da yapılıyor hem de e, çok e, balyozla ilişkilendiriliyor. Mesela Radikal Gazetesi bu da savcının balyozu demişti. Neden savcı? Belli değil. Yani şey, savcılar bu kararı verdiği için herhalde. Ya bu Bence burada tek tek gitmekte fayda var. Türkiye sarsıldığından başlayıp ba savcının balyozuyla devam etmekte. Çünkü e, gerçekten hiç yaşamadığımız şeyler yaşadığımıza göre ve gerçekten de bildiklişe e, kelimeler ve duygularla durumları açıklamak ya işin kolayına kaçmak oluyor ya da e, mevzuyu hakikaten daha da karmaşıklı anlaşılması zor bir hale getirebiliyor isteyerek ya da istemeyerek. E, yani sarsılan Türkiye evet bence gayet sarsıcı. Muvazzaf ve muvazzaf olmayan üst düzey komutanların e, gözaltına alınıyor olması. Ama bu sarsıntı burada mı başladı diye sormak gerekiyor. Yani düne kadar e, şey gibi Fayattı'nın geçmediği bir yerde düne kadar oturuyorduk. Dün altımızdan... E, işte Japonya mı geçmeye başladı böyle bir durum yok biz zaten günde işte O deprem başka o karıştırma metaforu o yargıda depremdi o Öyle bir mi? hafta boyunca gazetede saklanmışız yine yani... Burada şimdi deprem konuşulmuyor. Şimdi sarsıntı var sadece sarsıntı. diyorsun. Tamam peki deprem metaforuna bağlamayayım ama e, bu sarsıntı her neyden kaynaklanıyorsa e, dün komutanların alınmasıyla başlamadı herhalde. Ya yani benim bildiğim kadarıyla ben doğduğumdan beri sürekli olarak sarsılan bir ee, tekerlek üstü durumumuz var zaten otobüsün içinde ama şu geldiğimiz son 3 sene içinde olan bitenin nereye doğru gittiği balyoz darbe planı çıktığı zaman bunun neye yol açacağı bu iddianamenin kimleri alacağı vesaire 3 e, aşağı 5 yukarı zaten belliydi bu kadar sarsılıyorsak e demek ki yeterince okuma yapmamışız gibi geliyor bana ya evet, da yani... savcının balyoz durumu çok daha tehlikeli çünkü e, sürekli olarak bir de bu var e, savcılar kendi istedikleri gibi hareket ediyorlar ülkede. Halbuki hakim kararı olmadan savcılar bir şey yapma Bu çok ihtimali bir olan adamlar değiller. Ha, oluyorsa orada başka bir suç daha işleniyor o zaman bunu da ortaya koymak lazım. Ama eğer mahkeme kararı ise buna savcının kararıyla falan diyemeyiz, Değil savcının bayiözü da de. diyemeyiz, buna mahkemenin bayiözü denir ya da hakimin çekici denir falan filan. Ya da hiç bir şey demeyip. Yani hani çok doğru meraklıysak metafor kullanmayı evet, öneriyorum. Çocuk başladı demek yani. Şimdi burada çok önemli bir evet bence de önemli bir noktaya temas ediyorsun ve Radikal Gazetesi'nin de e, yanlışını naçizane buradan düzeltmek lazım. Bu Ertuğrul Mavioğlu mesela ilginç şeyler söylemiş hakikaten Radikal'de. Yani e, ben tam katılabildiğimi söyleyemeyeceğim. Bir numara Kenan Evren'dir. Demiş. Yani 12 Eylül'dür bu işin başı. E, yani büyük ihtimalle o zaman 12 Eylül değildir. Çünkü e, yani 12 Mart'ı nasıl açıklayacağız o zaman? Ya da 1960 ne oldu? Ya da ya da diye daha da, geride götürmek gayet 1913 mümkün 1913 neydi? Hiç bilmiyorum. İttihat ve terakki, babali ba baskını onları da hesabını kesinlikle tabii. E çünkü bu bir geleneksel gidişat gibide ama e, nedense bir de böyle bir boyutu var. 80'de başladı durum ve 80'den kaynaklı bir numaradık. yani 12 Eylül'cülerin yargılanması kesinlikle gerekiyor. Anayasadaki geçinci vaddenin kaldırılması gerekiyor e, ama bunların hiçbirisi şu anda muvazzaf ya da emekli. 2003'te 2004'te darbe yapmış insanların demek ki suçsuz olduğu anlamına gelemez herhalde. Yani e, 1930'daki cün, cinayetleri aydınlatmadınız, 40'takileri aydınlatamazsınız gibi bir mantık olamayacağı gibi e, lütfen hepsini birden açığa çıkaralım. Bunların topunu da ya içeri tıkalım ya da görevlerinden epey uzağa itelim diye düşünüyorum ama evet, yani Hrant'in var. cinayetini de aydınlatmak için o zaman Sabahattin Ali'ninkini de öncelikle bir kere onu halledelim demek gibi bir saçmalık evet, olur. Yani bu işler orada başladı ya. efendim. Orası çözülmeden bu iş çözülmez. Evet bir yanıyla çözülmez ama bir yanıyla ne kadarını sökersek o kadarı çözülür hale geliyor, görünür hale geliyor. Bu da gerçeği işin. Ee, ben de aynı Acılıyım ondan diyeyim. böyle oluyor abi. Hayır şeyde var. Sarsıntı <gülüyor> benim mideye yaramadı. Şimdi bu, bugün e, ilginç bazı şeyler var. Bir kere e, şimdi çeşitli gazeteler işte askeri vesayete en ağır balyoz demiş taraf gazetesi. Bu da savcının balyozu demişti radikal onun üzerinde durduk. Komutanlara balyoz diyor vatan gazetesi. ...17 emekli general, 4 muazzaf amiral... ...ve 28 subay gözaltında... ...bir değerli yorumumu daha katabilirim... <gülüyor> ...esağfurullah buyurun... Ee, yani ...bütün gazetelerin balyoz kelimesini kullanarak... ...manşet atıyor olması... E, ...bu kişilerin niye içeride olduğunu galiba anlatıyor değil mi? Yani Uzun süre yalnız bu balyoz operasyonu hakkında... ...taraf dışında hiçbir gazetede yer almamıştı. Tam demeye çalıştığım Hı. bu... yani ...demek ki balyoz diye bir iddianamenin... E, ...oluşması çünkü içeriğini bilmiyoruz... ...ama balyoz diye bir darbe planı olduğunu... Ve bu insanların niye içeride olduğunu tık diye manşetten koyabildiğimize göre e, bir şüphe yok. Generallere gözaltı demiş Cumhuriyet. Evet. 50'ye yakın asker. Herkes söylüyor. balyoz kullanmıyor. Ama onlarda hemen üst başlığında söylemişler balyoz darbe planı iddiaları soruşturması kapsamında diye. Evet. Ve balyoz planı iddiası nedir diye de komutanları ağır suçlama diye de bir kutu açmış Cumhuriyet gazetesi. Star gazetesi balyoz dalgası diyor ve 2003-2004 Komut Akademisinin önemli bir kısmını oluşturan 49 subay e, sorgulanıyor. Şimdi balyoz darbe planının aslında ne olduğunu da bir hatırlamakta çok büyük yarar var. Evet. Sıfır. E, Gerçi dün televizyonlarda o kadar ilk kez böyle balyoz darbe planını hani epey bir <gülüyor> ayrıntılı bütün kanallarda seyretme şansım oldu benim. Ya darbe değildi. Sıfır yılına indirgeme neredeyse işte. Bütün bankalara el kon... Buna şaşırmıştık. Biz evet. de ilk tarafta çıktıktan sonra. Yani Yabancı e... şirketlerin mallarına el konulacak. Gayrimiz... Türkiye'deki azınlı... Azınlık... azınlıkların e, banka hesapları ve mallarına el konulacak. Şirketleri yani hani bütünüyle bir dakika deyip Dini... parçalarını ayırıp tekrardan birleştirme. Operasyonu zamanı Başıydı. durdurma Balyos. ve Türkiye'yi tamamen şeyden ayırma operasyonu aslında dünyanın diğer bütün ülkelerinden komşuları da dahil bu buna. Tabii vücudu dalaktan ayırmak falan gibi bir şey ama evet. e, olabilir tabii niye olmasın. Tamamen olarak. böyleydi ama yani evet. bütün bankaların hepsinin yönetimini askerlerin getirilmesi. Zaten bütün devletin yönetimini askerleri getirdiğine göre bankaları da yönetebilirler bence niye olmasın. Ee, Olmaz mı? Evet. Biraz daha teknik bir konu mu diyorsun? <gülüyor> Bilmiyorum yani. Yani tümünü sıfır yılına yani baya termidor yılı gibi işte Fransız 1789 devriminin büyük Fransız ihtilalinin termidor yılında birinci yıl ilan etmesi falan işte neydi böyle Brümer. Her şeyi sıfırlayabilen ve dünyayı yeniden başlayabileceğini düşünen e, tartışmalar tarih boyu oldu. Ve 1923 diriliğine Bunlara köktenci diyor muyuz? Çünkü köke doğru gidiyor ya. Hani bu tip bakış açılarına. Yani hiç balyoz üzerinden gitmiyorum aslında. Hani köktenci bakışlar değil mi bunlar? Hani evet. sıfırlamaya çalışmak, başa döndürmeye çalışmak, yeniden yapmaya çalışmak. Evet, kökten şimdi, dinci değil tabii ama hani e, burada kökten dinci dek tehlikeli kelime dinci değil kökten kısmı olduğu için. Evet aynen öyle yani bu balyoz operasyonu üzerinde gazeteler çok daha sonra tarafta çıkmasından çok daha sonra şey yapılmıştı. Şimdi bütün gazetelerde neredeyse var ama balyoz yani Cumhuriyet'te de mesela manşette kullanılmamış ama hemen üst manşette balyoz darbe planı iddiaları soruşturması diyor. Star Balyoz dalgası demiş. Balyoz indi diyor Yeni Şafak. Günlük sıra başboğa gelecek mi diye bir soru sormuş. Balyozun da tıpkı Ergenekon'da olduğu gibi sadece emeklilerle sınırlı kalmasından kaygı duyuluyor gibi. Yani çok... Şu anki durumda en azından alınanların bir kısmı zaten muvazzaf. Evet hiç gerçeği yansıtmayan bir manşette maalesef hı hı. manşet altıda günlükte görülüyor. Balyoz dalgası demiş ama o da. Cunta'ya balyoz diyor bugün akşamda Özkök'ün komutanlarına Büyük Anıt'ın sağ koluna. Balyoz kelimesini kullan, kullanmış balyoz planında Hürriyet Gazetesi TK 855 yolcuları diye. Böyle daha heyecan verici thriller üslubunda bir başlık atmış. Ama onlar Çok. da hemen altta balyoz darbe planı diye başlıyor. Evet. Beyaz Saray zirvesinden gözaltına diyor milliyet. Nereden nereye? E, kişi portresi haberciliği. Birinci Kebren Ordu komutanı Skat. eski. E, onunla ilgili bu. İşte Bush'la birlikte Erdoğan'la görüşen. E, komutanın adı neydi? Unuttum şimdi. Yanlış söylemek de istemiyorum. Saygül. E, ile ilgili işte iki tane fotoğraf var George Bush, Tayyip Erdoğan ve e, birinci ordu komutanı olarak Saygun. Evet yani e, PKK'ya büyük darbe vuran anlaşmaları müzakere eden Orgenel Saygun diyorsun. Ya bununla ne alakası var? Elbette PKK ile mücadeleye dair bir şey yapmış olabilir ama balyoz da harekatı Yani ama... hani e, bu kısım için para veriyoruz durumu var da. E... Hayır yani ne ilgisi var ikisinin? Ne evet. alakası var şimdi? Ama bütün televizyonlarda da böyleydi. Yani mesela işte e, şu şu şu işleri yapmış olan... ...şöyle mücadelelere Peki, katılmış olan... Peki bunu yapmış mı yapmamış mı? Mesele balyoz operasyonunda sıfır yılına döndürme planının bir parçası mı değil mi? Zaten sorulan o bir tek. Ya şuna benzemiyor bir miktar. Hani e, iş yerinde çok sevilen, çok sıkı çalışan, çok iyi... Aile vefakar, babası... Aile babası vesaire vesaire. tamam ama bir kötü huyu var işte. E, arada karısının ağzını burnunu patlatıyor diye bir model vardır ya anlatır. Aslında dünya tatlısı bir adam diye. Ee, yani işte o bir kusur bütün bir bir çuval inciri e, mahvedebiliyor. Buradaki benzer durumda belki böyle bir şeydir. Bilemiyorum. Aslında ben tanımadığım de. için ama. Evet haber Türk Çek yatta 17 Paşa demiş. 22 Şubat operasyonu diye vermiş. Ya bunların hepsi aslında e, üstleyici bakışlar değil mi bu arada? Yani çünkü normalde çek yat falan yok gözaltına alındığınızda bayağı betona oturu veriyorsunuz ya hani e, evet. aman Allah'ım bir paşa çek e, yattı durumu. İstanbul'da zaten çek yattı. odasındaki çek yatlar dağılandı diyor 17 paşa filan. Ya yani bu hani yine nereden nereye hisli bir haber diye düşündüğümden söylüyorum bunu. Bir garip. Evet, komutanlara Balyoz operasyon demiş Referans gazetesi ve elimizdeki son gazte o baktığımız gazte olan Posta'da paşalara Balyoz diye bitirmiş 49 askerin durumu. Şimdi bunun bir aradan sonra da şey önemli bir birkaç nokta var. Bence e, muhalefet lideri Sayın Deniz Baykal'ın önemli e, çağrıları ve yaklaşımıyla devam etmek iyi olabilir. Sanki darbe oldu dedi Sayın Baykal. Evet onunla devam edelim. Belgeler gerçek çıkınca operasyon başladı diye bir haber var. Deniz Baykal'dan sonra da ona değiniriz. Açık Gazete Hello, Josephine, how do you do? Do you remember me, baby? I can remember you. You used to laugh at me. I was a fool, fool, fool. I can shake it over yonder by the railroad track. And when it rained, you couldn't walk. I used to put you on my back. It's a crying shame They had to be like that Billy J. Kramer and the Dakotas grubundan My Girl Josephine adlı parçayı dinleyerek devam ettik. O gruptan Mike, Maxfield'ın doğumuydu. Manchester'ın bir grup İngiliz. 1944'te 23 Şubat'ta doğmuştu Max. Bu yüzden çaldığımız bir parçaydı My Girl Josephine. Çok eski bir, yani standart bir parça aslında. Amerikan folk müziğinde de yer alıyor. Evet, devam edelim. Kaldığımız yerden burası Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi saat 8.40. Ne diyordun sen? Sanki darbe yapıldı mı? Sanki darbe ol iyi diyordum. Ee, Asla ben demiyordum. Ee, diyen Deniz Baykal'dı. Ee, CHP lideri Deniz Baykal'ın balyoz planıyla ilgili e, yaptığı değerlendirmeler. Dün akşam Uğur Dündar'a bağlanmış ve e, şu konuşmalar gerçekleşmiş. Kim? Star TV, Ankormeni. E, Türkiye her gün hepimizi şaşırtan bir sürecin içinden geçiyor diyor. O da en azından şaşkınlığı paylaşıyoruz. Ortak noktadan başlayıp e, inceliğe doğru gideceğiz. Türkiye'de sanki bir darbe <gülüyor> yapıldı. Hukuk üstüne bir grup iktidarı ele geçirdi. Ve ülkenin kurumlarını allak bullak eden bir uygulamaya başladı. Böyle bir izlenim alıyorum demiş. Estağfurullah diyoruz. E, maalesef Türkiye'de bir süredir hukuka olan güven ciddi şekilde sarsılmıştır diyor. Bunların hepsi bana şey gibi geliyor işte. Hani Filmi nereden başlatırsanız e, oradan seyretmeye başlıyorsunuz o durumu var ya. Hani 12 Eylül'den başlatırsanız 12 Eylül'den başlıyor. İttihat ve terakkiden başlatırsanız oradan başlıyor. Fransız devrinden alırsanız oradan başlıyor. Yani hani insanlık tarihi bir bütün ve aslında böyle parça parçası çok kolay değil. Ama yani maalesef Türkiye'de bir süredir hukuka olan güven ciddi şekle sarsılmıştır dediğinde... ...acaba bu süreyi nereden başlatıyor diye düşündürüyor benim. Çünkü e, ya 2002'de, 2003'te falan başlatırsak ayıp olur herhalde. Yani çünkü Türkiye'de uzun bir süredir hukuka olan güven ciddi şekle sarsık... ...DGM'lerin olduğu Türkiye'den bahsediyoruz. 10 sene, 15 sene önceye gittiğimizde. Daha Bir de şeyi de hatırlıyorsun... ...Nielsen grubunun bizim için de... Yaptığı araştırmada hı hı. yargıçlara güven en düşük seviyede çıkmıştı zaten. Yıllar önce yani medya konuşmaları kapsamında bir dizi program yapmıştık. 38 kadar program. Onlardan birinde de işte medyaya güven nedir diye baktık. Çok düşük çıktı. normaldi de zaten çünkü böyle medyaya böyle tarak. Şimdi mesela şimdi bir tane daha yaptırsak 2010 itibariyle ve şöyle desek olur mu? Maalesef görünmektedir ki Türkiye'de bir süredir medyaya olan güven ciddi şekilde sarsılmıştır. E zaten sarsıktı evet. diye devam etmezler mi? bilirler çünkü bu veriyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili. Türkiye'de maalesef tanık oluyoruz diyor. Bir takım insanlar için, istenmeyen bazı insanlar için suçlar icat ediliyor. Darbecilik gibi mesela. Birazdan bu belgeler kısmına geliriz. Ne bu isnat edilen suç ve neler üzerinden diye. Afaki iddialar da demiş. İlk kez yabancı gözlemciler Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili kaygı ifade eden değerlendirmeler. Ben en çok buraya takıldım. Ee, yabancı gözlemcilerin kaygısı başlığıyla verilen kısım. Ee, i̇lk kez yabancı gözlemciler Türkiye'de yaşanan olayla ilgili kaygı ifade eden değerlendirmeler yapmaya başladılar diyorsanız bugün itibariyle. E, iki yıldır bütün bunlar FASAFISO, Ergenekon'un avukatı benim diye de başlayıp... E, Aynen de daha da sertleşerek devam eden o çizgiyi nasıl açıklayacağız? Ya da e şimdi takıyoruz ki yabancı gözlemcileri şu ana kadar zaten o endişeyi algılayamamışlardı dememiz gerekmiyor mu falan. Yani pek mantık olarak kendi içinde çerçeveyi tutturabildiğini söylemek kolay değil olan bitenin. Ama mantığa da nereden baktığına Tabi Tabii evet tabii. Tabii, o mantık dediğim şey değil. Aristoteles'ten şeyde. alırsan başka, evet, tabii. <gülüyor> kartezyen mantıkla bakarsan bambaşka, başka. Bambaşka doğru. Yani mantık da değişken. Bunu da kabul ediyoruz. Ee, Türkiye'de bu tip süreçleri hazırlayan, planlayan karargahların bulunduğu ve onların telkin doğrultusunda böyle adımlar atıldığı kanaati çok, çok yaygınlaşmaktadır. Kolluk güçleri adli sorumlulukları üstlenmeye başlamışlardır. Bu bir demokratik süreç değildir. Bu bir hukuk süreci değildir. Polis devletine doğru gidiyoruz diyor galiba. Ya, kolluk kuvvetlerinin adli sorumlulukları üstlenmeye başladığına dair bir örnek var mı elimizde? Ya yani ben hani Türkiye'nin harika bir durumda olduğunu, e, demokratik bir ülke olduğunu falan düşünmüyorum kendi adıma. Üstüne üstlük e, polisin ayrı bir dert, mahkemenin ayrı bir dert, askerin ise apayrı bir dert olduğunu düşünüyorum benim baktığım yerden. Ama kolluk güçlerinin adli sorumlulukları üstlenmeye başlaması demek yargısız infaz olmuyor mu? Yani polisin tutup birilerini cezalandırılması cezalandırması demek. E, bu genelde pek... E, Evet, üst yani... düzey bürokratların başına gelen bir durum değil. Bu sokaktaysanız, hırsızsanız, teröristseniz, kötüyseniz, pisseniz neyse yani o tanımları size koyarlar öldükten sonra. Ee, o zaman olacak şeyler gibi geliyor bana. Yani şimdi mesela bir, bir önemli bir kısmı görevini tamamlamış silahlı kuvvetlerin en üst yöneticileri. Emekliye ayrılmışlar. Şimdi darbe iddiasıyla suçlanıyorlar. Emekliyken mi darbe yapacaklar? Hayır. Daha önce darbe planladılar. O darbenin mi hesabını sor yani bunu ben söylemedim. Hayır daha emekli olmadan planladılar lafını da kendisi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, Baykal söylemişti. O benim hesabını sormaya kalkıyoruz. Yani aradan bunca yıl geçmiş. Toplum dönüştürülmek isteniyor. Eski darbe planlarını mı araştıracağız diyorlar ya. Yani. Eee yenisini mi bekleyelim? Ya ben hakikaten bu mantıkların bütününü ya ciddi ciddi hani hiç politik perspektifimi de bir kenara koyup Nasıl kurulabildiğini anlamıyorum. Yani sebep sonuç zinciri içinde hep bir böyle e, garip halkalar. Ya bu bu zincirin değil dediğimiz pirinç halkaların araya girdiği çelik halatlar falan gibi garip haller yaşıyoruz ama. Bu da işin doğası herhalde ne bileyim. Evet, yani... Bazı dost çevrelerinde falan bu meseleler bazen açılıyor. Tabii ister istemez. İster, ister istemez. Ne yazık ki her gün. Ey Ömer şöyle diyorlar mesela bana. Şimdi... Neden mesela bu insanlar darbe planlamışlarsa neden tutuklanmadılar, gözaltına alınmadılar, soruşturulmadılar bilmiyorum diyor sebebini. Yani alındılar bir ama sonra serbest bıraktılar. Savcılar öyle mahkemede öyle uygun görmüşler. Sürekli bir akademik yeterlilik sınavında fikri, jüri önünde evet, gibi hissediyor evet, Her şey bilmen gerekiyormuş gibi. Hiçbir fikrim yok diyorum. Onun i̇şte, üzerine kaldım. diyorlar ki her konuda fikir car car car beyan edersin. Hele radyoda. Buna gelince bir yok diyorsun. E, bilmem Birisi de ondan sonra peki de yani ben, bence soruşturmalılar. Böyle bir darbe şey varsa, balyoz varsa demiştim son bir görüşmede. Muhakkak soruşturmasının yapılması lazım bana göre. Ama neden yapmadıklarını bilemeyeceğim demiştim. Şimdi benden önce davrandı savcılar ve mahkeme ve <gülüyor> bu cevabı verdiler. Bu Durumu arkadaşlarımıza, bana bu soruları soran arkadaşlara hitap ediyorum. Durumu yani. Valla ilginç bir şeyler oluyor. <gülüyor> Belgeler gerçek çıkınca operasyon başladı manşetini koymuş zaman gazetesi. Balyoz fırtınası demiş 17 emekli general göz altında. İşte orgeneral Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Ergin Saygun... Kor Amiral Feyyaz Öğütçük Emekli Kor General Engin Alan Emekli Tuğgenel Suhat Hanyeri Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilcisi Şimdi haberin şeyi şu Ayrıntılı bir haber bu Salih Sarıkaya Selçuk Kapıcı Ve Sedat Güneç İstanbul'da Ankara'dan Ortak bir habere imza atmışlar Mahşet haberine Yani camilerin bombalanması Türk jetlerinin düşürülmesi gibi Kanlı eylemleri içeren balyoz darbe planındaki belgeler TÜBİTAK ve emniyet kriminal laboratuvarlarında incelendi. Hepsi gerçek çıkınca belgelerin gerçek ve ilgili kişilere ait olduğu anlaşıldığı yönünde raporlar. E, evet bu önemli bir gelişme çünkü e, hukukta bu şekilde usul hukuku falan da bu şekilde çalışıyor adli <gülüyor> tıbba gönderilip delil orijinalindeki üzerindeki imzalar. Hani zaten bu süreç çok iyi biliyoruz. Bu ıslak imza, kuru imza sonunda hani gerçek çıkan imza var ya. Evet. Bu kağıt parçası falan diye suratımıza atıldı. Televizyon kamerası aracılığıyla tabii. Evet, yani e, hepsi gerçek çıkınca diyor. İşte planın altında imzası bulunan Çetin Doğan'la birlikte 49 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında eski kuvvet komutanları Özden Örnek ve İbrahim Fırtına ile 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral yer alıyor. Ee, yani ayrıca da deminki soruya demin tartıştığımız meseleye bir an aklım takıldı. Şöyle bir şey var. Yani Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal ne oluyoruz diyor ya. Hı. hı. Yani daha ne oluyoruz demiyor canım ne oluyoruz'u söylüyor zaten ee, kolluk kuvvetleri hukukun görevlerini ele geçirmektedir bu gidişat demokratik demokrasiye doğru değildir diyor yani demokrasiye midir bilmiyorum o kısmına gelemiyorum ben çünkü kolluk kuvvetleri nerede ya şey gibi hani e, birileri yolda hani çıkıp şey diyor ya görmüyor musun her taraf şeriat yuvası sardı diye devam eden cümleler dinliyorsun Allah görmüyorum diyorsun e, aptal bir ifadeyle suratında. O da hani yeme kör beni. Aynen öyle yeme beni suratıyla böyle boynu 20 derece sağa çevirip kör müsün diyor. Göremedim diyorsun. Ona benziyor bir miktar. Yani hani, Yani nerede de... oluyor bu bir anlatırsanız ondan sonrası devam edecek konun ama Ama mesela ilk defa sanki darbe yapıldı gibi bir şey söyleyince de e, şöyle bir şey var. 8 yılda 1. Ordunun 3 komutanının gözaltına alınmış olduğu gerçeğiyle de ufak bir tarihsel çok çok yakın tarihe bir geri dönüş yaparsak yani Ergin Saygın ve Çetin Doğan'ın dün gözaltına alınmasıyla 2002'den bu yana 3. 1. Ordu Komutanı gözaltına alınmış oluyor. Hurşit Tolon Silivri'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor Ergenekon sanığı emekli orgeneral. Yani 1. Ordu Komutanlığında darbe hazırlığı iddiaları hiç gündemden düşmemiş zaten. Mustafa Balbay'ın günlüklerinde dönemin MIT müsteşarı Atasagun Atfen de şu ifadeler yer almış. Birinci Ordu darbe hazırlıklarını tamamladı. Yani bu, bu günlüklerin de işte Balba'ya ait olduğu biliniyor tabii. Ama onları o gazetecilik için yaptığını söylüyordu. Ama hı hı. bunlar birbirini tamamlayan şeyler işte. Şimdi bu durumda da o zaman e, baya bir e, şey var. Yani aramalarda bilgisayar imajları alındığını, işte çok sayıda evraka el konduğunu biliyoruz. Mehmetçik Vakfı'nın İstanbul temsilciliğindeki aramalarsa 5,5 saatte tamamlanmış. Mehmetçik Vakfı'nın İstanbul temsilcisi emekli Tuğgeneral General Suhat Han yeri de var. Gözaltına alınanlar arasında. Yani çok kapsamlı bir şey. D yakın tarihin en geniş kapsamlı operasyonu deniyor. 20'si muvazzaf 49 askerin gözaltına alınması. Özel harekatçı generallerinde bulunduğu mesela Engin alanında var Öcalan operasyonunda yönetmiş durumda yani ve savcıların gerekçesi de işte delil karartması olduğu belirtiliyor çok ayrıntılı bir plan ama ya, ya ayrıntılı bir haber pardon fakat bayağı ilginç bir durumla karşı karşıyız gazeteci Taraf gazetesi yazıları Alper görmüşle de bu iş ta onun nokta dergisine ulaşan Özden Örnek. Hmm. Günlükleriyle başlatıldığı için yakın tarihte bu Ergenekon meselesi gündemimize, yani Türkiye'nin gündemine, bir kısmının kamuoyunun gündemine diyelim. Başkalarının gündeminde daha önceden doğmuş olduğu apaçık ortada da işte gazetelerin, televizyonların, radyoların bir kısmının bildiği, işte insanların da konuştuğu hali bu Nokta Dergisi'ni yönetirken gazeteci Alper Görmüş'e gelen metinleri inceleyip kendilerince önemli haber olduğunu ve doğru olduğu kanaatiyle yayınladıktan sonra zaten Kızılca Kıyamet kopmuştu Nokta Dergisi'nin kendi kendini kapatmasına yol açan bir süreçti de onla konuşmuşlar ve bienet'ten gazeteci görmüş. Diyor ki bienete emekli or generaller Örnek ve Fırtına'nın Balyoz darbe günlüklerinde ıslak imzaları olduğu için gözaltına alındıklarını düşündüğünü söylüyor. Görmüşe göre gelecek günlerde ya darbe planı yapıldı ama teşebbüs edilmedi şeklinde itirazlara boğulacağız. Yani Türkiye'nin karanlık ve darbeci geçmişi ve şimdiki darbecileriyle hesaplaşmak isteyen herkesi evet darbe planı yapmışlar ama tanklar sokağa mı çıkmış şeklinde saçma hukuki gerekçeye karşı uyanık olmaya davet etmiş. Evet bir de bu var. Gene dost sohbetlerinde işte silah kullanmadan yapıldı bugüne kadarki bütün darbeler diye bir şey var. Şimdi bunun e, çok mantıklı olmadığını söylemek zorundayız çünkü silah zaten bir tarafta var. Türk silahlı kuvvetlerinde var. Devletin On... şiddetle kelifi falan diye daha baştan başlamak gerekiyor mu? Lüzum yok yani kelime de içinde ama çok manalı olmuyor o zaman. Yani silah kullanılmadan kim kim kullanacak dev... Türk silahlı kuvvetlerine karşı silahı? Yani yolda diyelim ki iki adet tank gördünüz. Üzerinize doğru geliyor. Ne yaparsınız ha? verilebilecek? Hani üç ya da beş cevap olabilebiliyor öyle mu şey bilmiyorum. <gülüyor> yani ne bileyim. Hani çünkü sonuçta silah kullanabilmeniz için o silahla karşı tarafa da zarar verebileceğinizi düşünüyor olmanız gerekir ya. Aksi takdirde hani akli dengenizle ilgili başka sıkıntıdan şüphe edilir. Evet ama öyle diyecek yani diyor. Özden Örnek, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın örnek ve Eski Hava Kuvvetleri komutanı Ağur Gen. İbrahim Fırtınan'ın Balyoz darbe planlarında ıslak imzaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını tahmin etmiş. Yani ve düpedüz imzalamışlar. Hı hı. E, hatırlarsak diyor planda 24 generalin adı geçiyor ve bazı general imzaları da var. Onlar arasında fırtına ve örneğinki de bulunuyor. Son haftalarda bu belgeler incelendi. E, adli tıpta vesaire işte gerekli uzmanlık kuruluşlarında gönderilen bu imzaların ıslak imza olduğunun teyit edildiği doğrulandı. Sonuçta da bu iki komutanın da Balyoz darbe planıyla bir şekilde ilgileri olduğu düşünülerek gözaltına alındıklarını tahmin ediyorum demiş ki görmüşüm bu Biennetteki görüşleriyle zamandaki üç imzalı haber arasında bir bağlantı olduğu söylenebilir rahatlıkla. Gayrimüslimlere yönelik kafes eylem planında ismi danışma kurulu başkanı olarak geçen emekli kor amiral Feyyaz Öğütçü de sorguda sorguya alınmış. 41 kişiden son gözaltına alınan da o olmuş. Balyoz darbe planının odağındaki isim emekli orgeneral Doğan da iddialar üzerine televizyon televizyon dolaşıp hodri meydan demişti. Dün o da gözaltına alındı diyor bir başka gazetede. Yani e, şimdi e, Alper Görmüş'ün gözlemlerine dönecek olursak bu, e, bu bu söylediği şeyin en önemli göstergesinin de Aralık başında diğer iki kuvvet komutanıyla birlikte ifadeye çağrılan eski kara kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman'ın balyoz darbe planıyla ilgili işlem görmemiş olması. Hı hı. Yani bütün şu ya da bu şekilde ismi geçen komutanların tamamı değil diyor. Yani ancak balyoz darbe planıyla bir şekilde ilgileri oldu. Yani ıslak imzaları teyit edilmiş olanlar gözaltına alındı dün diyor. Şimdi bugünkü gözaltıların önemiyle ilgili bir yıldır yazıyorum demiş dünkü ifadesinde konuşurken görmüş. Ancak bir yıl önce başlayan bir başka faaliyette var. Evet plan yapmışlar bu anlaşılıyor ama plan yapmak suç değildir ki teşebbüse geçmeleri lazım şeklinde bir tırnak içinde hukuki gerekçe yaratılmaya çalışılıyor. Bunun başını Mümtaz Soysal çekti sonra Hüsamettin Cindoruk katıldı en sonunda Sabih Kanadoğlu vardı ve daha başkaları. Geçen haftada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal balyoz planı çerçevesinde siyasi destek de vererek ne var yani komutanlar belli ki bir takım çalışmalar yapmışlar. Onlar da kendilerince memleket sorunu gördükleri şeyle ilgili çalışma yapmışlar. Doğrusu ben bunda anormal bir şey görmüyorum demişti. Şimdi e, komutanların darbe planı yapmasını siyaset sayan bir ana muhalefet partisi liderimiz var diye devam ediyor. Yani darbe planı yapabilirler ama kuvveden fiile geçmediği sürece sorun yoktur diyen bir demokratik, Düzenin ana muhalefet unsuru olan ya Ben bunu anlayabiliyorum bir yanıyla ama o zaman şöyle bir sıkıntı çıkmıyor mu karşımıza? Mesela e, Türk Ceza Kanunu'na göre şiddet kullanmak diye bir suç var. Gelip birinin ağzına bir tane vurursanız ya da birini bıçaklarsanız ya da silahla vurursanız bu bir suç. Ama birini silahla vuracağınızı söylerseniz, vurulması gerektiğini söylerseniz, <gülüyor> ağzına bir tane yapıştırılmasın hayırlı olacağını söylerseniz bu da suç. E, evet. Bu suç sayılmaz diyorlar işte onlar Yani bir takım Nasıl hukuki yani? çevreler de... Plan... O zaman bununla ilgili CHP'nin getirip Türk Ceza Kanunu'ndan maddeleri çıkarttırmak üzere bir şeyler koyması gerekmez mi? Boşu Gerekir. boşuna hani birbirimizi rahat rahat tehdit edebilelim o halde. Şantaj tehdit evet. Demek şantaj tehdit sorun değil. Bunu gerçekleştirdiğin anda sorun başlıyorsa tamam amenna ben bunu da kabul ederim ama o zaman hani rahat rahat birbirimizi tehdit edebileceğimiz ortamın yaratılması için TCK'da bu maddenin değişmesi gerekiyor. Ama burada kabahat niçin? Ağırlıklı olarak bir siyasi parti develi de... E onlar diyorsun. konuşuyor. Konuşmasa bence sorun yok. hukukçulara ne diyelim? Bir takım hukukçular da hmm, Orası çıkıp... daha zorlu. Hakikaten kafamı karıştırıyor o alan. <gülüyor> yani plan yapmak suç değildir diye. Yani bugünkü gözaltı adımıyla diyor. Dün yapılmış bu mülakatte. Savcıların bunu ciddiye almadığı anlaşılıyor. Ben yedi senedir yazıyorum ve hep yazacağım. Türkiye 367 gibi bir şey yaşadı. Yani anayasanın... Açık maddesinde ilk iki turda 367 gibi nitelikli çoğunluk aranır ondan sonraki turlarda da oy çokluğuna sal çoğunluğa geçilir diyen bir maddeyi anayasa mahkemesi anayasaya aykırı bir şekilde yorumladı. Bu dünya tarihinde yapılmış en tuhaf hukuki hı hı. yorumlardan biridir. Dolayısıyla buna da üzülüp geçmeyelim demiş. Bunu hatırlatmış Alper görmüş. Önümüzdeki günlerde eminim evet ne olacak plan yapmışlar ama tanklar sokağa mı çıkmış gibi tuhaf itirazlara boğulacağız. Yahu tanklar sokağa çıktığı vakit zaten hukuk mukuk kalmıyor ki kalanı da gidiyor diyor. İtiraz i̇şte. diye bir şey yok değil mi tanklar sokağa çıktıktan sonra? Efendim bu tanklar neden sokağa çıktı falan kimseye bir şey soramıyorsunuz zaten. Hay, o zaman sen çek yattı oluyorsun zaten. Tam çıktı zaman. Çek tamam. yatağı iyi, beni iyi bir yere koydun. Üst düzeyim. <gülüyor> Teşekkürler abi, sağ ol ama hadi. <gülüyor> Sanmıyorum, bana çek yat düşmez gibi geliyor bana. Mehmetçik vakfına da polis baskını olmuş. Onu da söyledik. Bu arada bir dinleyicimizden de mail var. Onu da söyleyeyim. E, zamandan okudunuz haber milliyette de var. Diyor. E, ya, görmemiştik. Görmemiştik. Çok teşekkür ederiz. ...umarım yanlış anlaşılmıyordur... ...hangi gazetelerin okuduğumuz üzerinden... ...bir de çünkü yok, böyle bir yok, ekolle bir var... Uyarı. Ee, tabii, yani... tabii. Ya ...ben canım yanıyordu o açıdan... <gülüyor> ...öyle ba ...bağırıyorum biraz... Ee, ...evet... ...ıslak imza meseleleri çok önemli... ...yani sonuç olarak... ...bütün e, Türkiye'deki gazeteler... ...nihayet bu bir süre görülmesinde... ...görülemeyen... E, ...balyoz... ...şeyini şimdi tabii görmek zorunda... ...kaldılar... Ve ayrıca gözaltındaki generallere camilerin bombalanması ve Türk jetinin düşürülmesi planlarının detayları da sorulacak. Yani ORAJ ve SUGA diye adları geçiyordu. ORAJ Fransızca'da fırtına demek. İşte özel harekat planları arasında da öyle kodlanmış. ORAJ için Çarşaf, Sakal, SUGA ve ORAJ adlı dört eylem planı vardı. Adları da gayet tuhaf. Cami bombalanması için iki özel ekip düzenlenip işte haritaların isimlerin görevlilerin bombaların nereye yerleştirileceği dahi içeren çok ayrıntılı planlar vardı. Ve herkes gibi biz de tereddüde düşmüştük bu kadar ayrıntılı böylesine bir plan nasıl yapılabilir böyle bir bu ahmaklık sınırında diye düşünebilecek şeylerdi bu şu noktaya konacak x'in altına yerleştirilecek bomba, mahşapanın ma altına falan gibi şeyler vardı. Eğer bunlar hakikaten gerek o zamanda gerekse de e, Milliyet Gazetesi'nde dinleyicimizin de söylediği gibi bu şekilde belirlendiyse ıslak imza olarak o zaman tabii çok vahim bir durumun ortaya çıkması izah edilebilir oluyor. Evet burada keselim. Bir de adi başbakan iddiası vardı dün. Taraf gazetesine sürmanşetti biz de vermiştik. Bu konuda e... Erdek, Deniz Üç ve garnizon komutanlığında nöbet tutacak erlere parola olarak adi başbakan dedirtilecek diye bir haber var belgesi vardı yani. ya Burada sıkıntı tabii aman Allah'ım başbakanımıza adi deniliyor değil. E yani durumun ne kadar... Artık hani garip bir hal aldığına dair çok özel bir örnek olması üzerinden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hani devlet memurları zaten böyle şeyler söylememeli falan filan deme herhalde hiç gerek yok. Soruşturma başlatılmış onda. O da makuldür herhalde. Şeyde yetkisizlik dava er Cihaner ilgili. İstanbul değil tekrardan geri döndü Erzurum'a. Ee, yani ortada Ona... bir sıkıntı yok bununla ilgili zaten. Evet. Peki bir ara verelim şimdi bir değişiklik de var programlarımızda onu da hemen e, belirtelim. Hı hı. Önemli salı günleri bundan sonra Miktat Kadıoğlu'nun e, havadan sudan programıyla olacağız. Ve cuma günleri de e, Ahmet, Ahmet İnsel'in İnsel in, ufuk turu olacak. Cuma'ya döndü çünkü e, Miktat Bey e, bir süre en azından bir 4-5 aylık bir süreyle Perşembe ve Cuma günleri yeni görevleri dolayısıyla yapamıyor programını biz de onlar ondan yoksun kalmamamız düşüncesiyle hem dinleyici hem de radyo olarak program olarak böyle bir değişikliği Ahmet İnsel'e önerdik. O da büyük bir hoşgörüyle kabul etti. Bu değişikliği yaptık. Şimdi ilk defa salı günü Miktat Kadıoğlu ile beraber olacağız birazdan. Açık kaste. Darling, you know I love you so. Winter shed so many tears bu kadar gözyaşı döktüm ki diyen blues ustalarından Johnny Winters özellikle de açık şemsiyecilerimizin açık şemsiye programımızı yapanların özellikle de ruhinin önemli eserlerine yer verdiği etraflıca çalışıldı üzerinde Johnny Winter'ın doğum günüydü 23 Şubat 1944'te. Doğmuştu kendisi ve onun güzel şarkılarından birini "Shed So Many Tears" adlı parçasını dinledik. Evet, e, Miktat Bey'le bir bağlantı konusunda linçcikme var. Sıkıntıyi halleder, halletmez. O zaman da şunu söyleyelim hemen, e, yani bir önemli meseleyi de e, vurgulamak e, gerekiyor herhalde. E, şey, biz bir sürü şey bankalara el konmasını şusunu, şusunu söyledik ama şeyi unutmuşuz. Yani eş, şeyin büyüğünü ahırda unuttuk derler buna. <gülüyor> 200 bin kişiyi ilk ağzıda tutuklayıp stadyumlara Statlara. filan doldurma. Şili usulü bir, Şili de Pinochet faşizmi usulü bir uygulamadan e, görülüyor. de fena değildi gözaltı sayısı mesela. Evet. Ama bu yani bayağı şey... Evet, evet ...boşartılıyordu. Latin Amerika modeli. Evet. Yani stat mı da girince işin içine. Evet. Evet, pekala. O zaman şimdi bağlanmış olduğumuz... ...haberini aldık ve... ...dönüyoruz saat 9.11. Miktat Bey günaydın. Günaydın Havar Bey. Günaydın. Günaydınlar. Evet şimdi bu tarihten itibaren... ...salıları yapıyoruz. Bir... Evet. ...öncelikle... Yani resmi hava durumunu rica edelim sizden. Gene bir soğumadan bahsediliyor. Çok ciddi 16 derece düşecek diye bir şey okudum dün bir yerde. Dün kaç dereceydi ben unuttum ama artık havayla bakamıyoruz. <gülüyor> evet. dün, bugün 13 derece olması bekleniyor. Sabah 5 dereceydi. Şimdi 13 derece. Öğleye kadar e, çok e, açık daha doğrusu az buluttu. Öden sonra kapatıyor. Gecede yağış var hafiften. Yarın da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış var. 15 derece yarın. Ee, Perşembe günü 10 dereceye düşüyor. Herhalde Perşembe günü için söylediler. Evet. Perşembe on, on günü derece. gün boyunca yağıştı. Hı -hı. Gece 8 derece olacak Perşembe günü. Ee, Cuma yine 10 derece. Öğleye kadar yağışlı. Öğleden sonra parçalı buluttu. Hafta sonunda 12 dereceye çıkıyor Cumartesi. Ee, tekrar parçalı bulutlu oluyor. Gece, gece yarısına doğru bir hafif yağış var. Pazar günü yine gündüz parçalı bulutlu. 13 derece. Pazartesi 17 dereceye çıkıyor. Rüzgar güneyden esece beraber. Hafta sonu rüzgar güneye dönüyor, hafiften yükseliyor. Pazar günü 17 dereceye çıkıyor basacak yine parçalı bulutlu, yağış yok. Ee, e salı günü haftaya Evet, biraz karıştı. <gülüyor> cuma ben cuma yapıyordum haftaya salı Evet, he, ben de şimdi alışmaya <gülüyor> çalışıyorum be. ama Vallahi. çabuk adapte oluyoruz. <gülüyor> Evet, ben de bile unutmuşum. <gülüyor> Arayınca beni. Salı günü e 14 derece saçalı bulutur rüzgar şeye dönüyor. E, bat, batıdan eski için sıcaklık 4 derece bir de. şimdi hocam bu akşamdan itibaren e, Perşembe akşamına kadar yağışlı Hava İstanbul'da. Yarın özellikle gök gültürü sarmak yağıştı. Perşembe günü gün boyunca yağıştı. Yani yağışta nasıl diyeyim, kuvvetli bir yağış var. Cuma günü öğleye kadar bu yağış tamam çıktı. Yani bu geceden çıkacak olan yağış yarın öğleden sonra kuvvetlenecek. Cuma Be günü öğlene kadar E Peki e, bir de şeyi soralım Miktat Bey, bu e, sözünü ettiğiniz e, sıcaklıklar e, mevsim norm normalleriyle kıyaslandığında nasıl bir şey gösteriyor? biraz 1-2 derece mevsimsel olan üzerinde şu anda havası çaktı kere hafta yapacak 10 derece biraz daha fazla olacak. 5 derece üstün bir mevsim normalini açmış olacak. Bu şu bak inanılmaz sıcak geçiyor. Evet. Peki bu yağış dediğiniz zaman yağışların da insanın aklına hemen artık yeni eee küresel iklim değişikliği şartlarında hemen sel gibi durumlar geliyor. Bu sözünü ettiğiniz yağışların böyle kısa sürede yoğun bir yağış olup sel gibi şeylere yol açma ihtimali var mı? Bu, bu tür yağışlar daha önce sel oldu ya. Ne olabilir? Bu şeye bağlı biraz. Nereye yağdığına bağlı bu yağışın. Evet. Oradaki duruma bağlı. Yani özellikle çarşamba, perşembeki günce yağışlar sürekli ve kuvvetli olacak. Yani bu sürekli kuvvetli yağışlar Nereye düşerse şehrin tam ortasına düşerse işte Mücdetköy, Şişli, Çatı, Çatı su halkına katılabilir. Ama yok kırsal bir yere düşerse etrafta bir yere. Yani değişebilir. Yaş hatlarına göre değişiyor bu yağışın şey olması. Ama yağış gerçekten kuvvetli bir yağış miktarı gözüküyor. Özellikle yarın sonra gök gürültüsüyle sağanak şeklinde. Yani bir anda şiddetli kısa sürede yağış düşme olasılığı var. İşte bu bizi takipte mi yakalar, köprü altında mı yakalar, nerede yakalar, derenin kıyında mı yakalarsa ona göre değişebilir etkisi. Yani artık böyle İstanbul'dan veya Türkiye'de her ne zaman hangi için sel olacağını söylemek çok zor oldu. Çünkü bazı yerde alt yapı kötü ki en yani küçük yağışta bile sel oluyor. Vallahi yani bir şey diyemeyeceğim ama. Evet. evet. Bu yağmur perşem çarşamba, perşembe günü buradan yaratabilir, dikkat etmek gerekiyor hacecekse kötü kötü de. onu da bilemiyorum ama bir şey var yani bir kuvvetli bir sahne gösteriyor yağış var İstanbul'da. Perşembe ve e, çarşamba ve perşembe. Şimdi tabii bunun miktarına göre belki barajlarda hani da yapıldı Ömerli'de işte yani Hı -hı. Ne kadar barajda su var şu anda bilmiyorum. Bu ne kadar bu yağış ne kadar su getirir baraja ve barajda gelecek olan su barajın kritik seviyesini aş aşmaz mı diye ona göre bakaraktan barajdan gereksiz su bile tahliye edilebilir yani bu Normal bir prosedür bun, bunlar. Normal olmayan şeyler bu barajların önündeki yerler boyunca yerleşimler, evler, binalar, işte bu ayağımıma deresine et içindeki durum. Yani orada ben geçenlerde yine bir mahkemede kişiyle çaldık, baktık. Hep çok ilginç yani. her gittiğim zaman bir yeni şeyler keşfediyorum orada. Bu sefer dere, derenin, dereyi ıslah ettikleri kısımlarda dere yapmışlar, yapmışlar. derenin içini oymuşlar. Ondan sonra gelmişler derenin üstünde bir köprü yapmış. Genel 5 metrelik bir şey kesit varken köprü yapıldı yerin kesit 3 metreye düşüyor. E, tuhaflıklar var yani bu Ayamama deresinde filan. Yani bu köprüyü filan da götürebilir tabii ciddi bir e, taşkın. kın. Köprüyü götürmez. Yani, yani, beton çok dar bir köprün yıkması zor olur ama götürmese bile köprünün olduğu yerine çok çok tıkanabilir. Evet. Şişebilir arkaya doğru. Yani bir daha, zaman sıçrama da yapabilir hidrolojik olarak. Yani böyle acayiplikler var yani. Mesela yine bir tane bir tır parkı var. Bir şey var böyle bir yapılmış. Oraya kadar Papaz Köprüsü'nden sonra oraya kadar geliyor şey Ayavva Deresi. O köprünün altından geçiyor ama öbür taraftan çıkmıyor. Köprünün içinde <gülüyor> 90 derece sağ dönüyor köprü. <gülüyor> yani, inanılmaz. çok tuhaf bir şey bu evet yani var ya o tam bir komedi onlara böyle gidip orada naklen göstermek lazım işte sayın seyir yetkililer etkililer işte bu nasıl bir iştir köprü buradan köprü bir bu taraf nasıl geçmiyor öyle bir köprü var mı öyle bir köprü dünyada <gülüyor> yoktur köprü, <abi. gülüyor> içinde, içinden dönüyor döndürmüşler köprünü içinde dönüyor dere tabii orada döndüğü yeri de kesit çok karalmış Şimdi geriye köprü çey su bir hızlar 90 derecelik o görseye bir çarpıyor. ve tabii oradaki şey de, e, kesit de çok da. Şimdi bu su çok hızlanmak zorunda kalıyor. Büyük bir darbe iğne kazanıyor. İşte böyle yerlerde bir tuhaflıklar var yani. ama deresini var ya, şey gibi yani nasıl köprü ve derelere müdahale edilmez diye dünyada en büyük örnektir aslında Baksanız Bilgi misin? Evet bu bir taraftan e, su, gelip de öbür tarafa geçmeyen suyun geçmediği köprü örneği tabii herhalde ilktir ama e, özellikle de Nasreddin Hoca külliyatı gibi son derece zengin bir e, mizah külliyatı olan kültürü olan bir e, bölgede de şaşılacak bir şey yok herhalde. Başka e, pek çok Nasreddin Hoca fıkrasında en azından iki tanesini hatırlayıverdim bile. Siz bunu anlattınız. Neyse görmüştüm ki resimde öyle. Köprünün altını şey yapmışlar, duvar örmüşler. Kapatmışlar yani köprünün altını. İki tane kün koymuşlar. Yani. O da çok ilginç gelmişti bana. Evet bahsetmiştiniz bundan da hatırlıyorum. Ya bunda resmi var yani isteyene postalayabilirim onu resmini. Yani böyle bir tuhaflıklar var. Böyle yerlerde selam olması mucize yani. Allah bizi koruyor sürekli bilmiyorum ne zaman bizi koruyken, da, evet. Peki bir ben bir de, de, de, de şeyi bu... sormak istiyorum. Bu Edirne'de işte kapaklı Baraj kapaklarının açılıp suyun Hı -hı. tahliye edilmesi Bulgaristan'la ve Bulgaristan. Edirne Hı -hı. son derece ciddi pek çok tarım alanının filanında sularında kalmasına yol açmıştı. Hı -hı. Orada da gazetelerin bir kısmı şey komşu ah komşu bu yapılır mı filan tarzında şeylerde. Ne yapabilirlerdi yani, ki o, o barajı açmaktan başka komşularımız? Evet. Mesela. Komşu barajı açsa baraj patlasa o zaman hani yüzyılın en büyük seli olabilir. Bir tırnak almayabilir o. Evet. Bir de o var tabii. Evet. On, yani, on, onun üzerinde espriler yapılıyor ve hafif de gene bu komşu tırnak komşu içinde yani. milli bir <gülüyor> bakış açısının da üzerine rastlanıyor yani. Yani Barajı açmayıp da ne yapsın suyu adam? Zaten barajı açmak zorunda kalıyor ki baraj yıkılmasın. Yani barajın üstünden su aşarsa toprak gövdü senin filan su yiyecektir gövdüyü filan barajı şey yapacak, zayıf atıp belki de patlama sahiden olacak. Ve o saldığı suyun belki de 100 katı daha fazla su gelecek. Ve de çok büyük bir iğmeyle gelecek. Baraj patlamaları dünyanın en büyük sellerine neden olur. Böylece ne varsa süpürül götürür. Yani belki de yani Edirne'deki imar imarı yapar yeniden Edirne'nin iş şehrini güzeller yani. <gülüyor> evet. Bilmiyorum ama o çok büyük yıkıcı ve kötü bir şey olurdu yani baraj açmak zorunda. Yani kimse barajdaki suyu yani isteyerekten bırakmaz yani. Evet. Su önemli bir şey. Biriktirmeye çalışılan yani barajın amacı da bir şekilde suyu biriktirmek, kullanmak, değişik amaçlarla suyun olmadığı zamanlarda. Yani o barajını açamaz, açmamak diye bir şey yani bir opsiyon yok yani öyle bir şansları yok. Zaten yani onlar Türkiye ile ortak TV Su İşleri'nin Edirne'dekiyle onları hep haberleşerekten bunları yapıyorlar. Yani barajını niye açtın, açmasaydın diye bir şey söylemek mümkün değil. Ben öyle bir şey olsa Türkiye'ye herhalde yani nota verir, bir şeyler yaparsın. Evet ama gazeteciler için bu şekilde yaklaşmak son derece cazip. Yani gerçek anlamda gazetecilerden bahsetmiyorum tabii. bu. Ben hep sensasyon. benim hayalim var ya yani, bu gazetecilere meteoroloji yüzde dersi vermek. E, hiç, bu, hiç işe yaramaz ben size garanti veririm. Hiç sansasyon yok çünkü sizin söylediklerinizde. Miktar. Yani ben bu yerleşim fakültelerinde yüzde dersine girmek istiyorum. Yani meteoroloji budur, doğa iklim budur, sıcaklık şudur, ısı budur. Afette işte şunlardır yapılması gereken, aranması gereken, buradaki dikkat edilmesi noktalar şunlardır gibi böyle bir şey anlatsam diyorum. Belki daha böyle yüzeysellikten kurtulup daha derinlere dalabiliriz yani mesela burada. Edine'de komşu diyeceğinizde ya bu sey her sene oluyor. Bununla ilgili yapılması gereken setteler yapıldı mı, işte bu taşınması gereken e, binalar vesaire taşındı mı? Yani ne yapıldır mesela dere yatağındaki o adacıklar, çamurlar boşaltıldır mı? Tunca'da işte şeydeki. Onlara mesela bakmıyorlar. Ya böyle çok endel Yok endel tan... Eften büften değil. <gülüyor> evet. boncuklarla şey yapılıyor. Çok yüzeysel oluyor. Aslında işi daha derinlemesine girmek lazım. Yani bu ne yapılması gerekiyor da ne yapılmıyor. Yoksa böyle komşu demek kolay yani. Hem parmağımızı başkasına gösteriyoruz normalde. Hep o Türkiye'nin klasik şeyidir o. Ama bizimle yapmamız gereken neler vardı da biz onları yapmadık veya niye yapamadık, ne oldu da uzun yıllardır bir tunca barajı diye konuşulup durur. Neye yapılmıyor bu? Bütün ülkeler hem fikir. ne oldu burada? Bilmiyorum nasıl oldu. Yani bunları düşünmek lazım. Biz yerleşmelerimi yanlış yapıyoruz orada. Neden oluyor bu seller? Şöyle işte nedir? Selemi'yi görüyorsunuz tam tebede Ama diğerleri Peki Orada, derede. Bu Edirne ve o olaylarda meydana gelen e, bu, bu aşırı iklim olayı diyeceğiz herhalde buna gene e, bunun da iklim değişikliğiyle küresel iklim değişikliğiyle bir bağlantısı vardır herhalde. Şimdi bütün sellerin yani bu aşırı yağışlar kısa sürede yağışlarla şey arttığını biliyoruz biz iklim değişikliği bu arada. Evet. Şimdi Türkiye'de bu e, ne bileyim ben yani, bu iklim değişikliği Türkiye'de hep konuşuluyor ama icraat yok yani iklim değişikliğiyle. Yönelik... Ne bir arazi kullanımı planlaması var. Yani bu şeye girmemiş. yani Şeye planlamasına girmemiş. Ee, ne bileyim mesela barajlar yapılırken bu barajların e, ileriki kapasitesi ne olur ne olmaz gibi şeylerde projelerde dikkate alınmıyor. İşte ben kaç gündür yazıyorum Hürriyet'te bu işte turizm yeni şey yapan Turizm tahsis bölgeleri var. Mesela bunlar için master planı yapılıyor. Adamlar hep gerideki 50 yıl önceki verilere bakıyorlar. Mesela önümüzdeki yıllarda iklim nasıl değişecek ne olacak diye baktıkları yok. Onu yazdıktan sonra da bana bir sürü mail geliyor. Sen işte Mart'tır planı böyle yapılır onu az bırakaz. Bilmem ne yani yok bu senaryolar için söylüyorlar. Onlara bakılır mı filan gibi. <gülüyor> Türkiye hala burada. Şimdi ben bütün dünyada dolaştığım yerlerde korkunç proje yapılıyor iklim değişikliğine uyum için. Ve bu konuda çok büyük paralar var, hibeler var. Türkiye bunların hiç planı yok şu anda doğru dürüst. Yani bu konuda acayip geride kalmış durumdayız. Sadece konuşuyoruz. Hala var mı yok mu falan gibi. inanıyorum inanmıyorum gibi inanç meselesine döndü bu iş. Yani böyle tuhaflıkları var mesela işte hiç mesela o istiyip bir şey yapmış o istinin resmi raporu var. Almanya'da havas çakmıyor bile. 3 derece ısınsa dünyada Almanya'da hiçbir tane kayak telisi kalmıyor. almaya ki ne kadar kuzeyde bir Ben evet, yani Türkiye'de hiç böyle hesap kitap yok. Yine böylelik yaşıyoruz. Ve bunları unutmayı başka pek çok şey gibi psikolojik e, hafızamızın kara deliğine gömmeyi yani tercih bilimsel ediyoruz. Sağlanmıyor. Bilimsel sağlanmıyor. bir şey yok değil. yani. Yol yoldan gitmiyor. Bilimsel değiliz yani. Tamamen filmsel her şey. Ben onu anladım artık yani. Ne yapayım? Biliyorsun ben de bıraktım Türklerle uğraşmayı artık. İyileşimiyetlerde çalışmaya <gülüyor> başladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dinlemiyorlar. Boş boş bak. Ne Evet. Böyle faydalı olan vatanda insanlığa. Ya böyle bir var şimdi. İşte iklim değişikliğinin değişikliklerine bakıyorum ben iklim her yerde. E, afet olarak da ele alınıyor. Mesela Huyoko deklarasyonunda iklim değişikliği afet olarak ele alınıyor. Her yerde bizi daha iklim değişikliğinin iyisi yok. Sadece ağaçlık yüzde deniyor. Geçimde yine bir yerdeydim ormancılarla beraber. Ormancılarda üç kuralı var. Üç, üç. Yanan yanan, yanan arazi üçte bir göstermek. Dihilen ağaçları da üçte çarpmak gibi. Yani 3'e bölüp 3'e çarpıyorlarmış. Öyle değil bilmiyorum. <gülüyor> Enteresan. Bunu ilk defa evet, duyuyorum. Yanan, yanan, evet. Yanan, Üçe bölüyorlarmış. Tikleyen ağaçlarda da 3'te çarpıyorlarmış böyle. Böylece üç, üç, üç, her üç, şey üçte. düzeliyor ama gördüğünüz evet, gibi. Evet. Mesele kalmıyor evet. yani. Yani böyle kendi kendimizde kandırıp duruyoruz. Yani ne olmuş ki yani beni kandırsan ne olur yani? Hani çıkıp bir bakan, bir genel müdür beni kandırsan ne elde der ki? Ama böyle bir şey. Oyalanıp duruyoruz yani. Işte. Evet mesela şeyde de Erzurum'da da ilginç bir tartışma olmuş. Vali tema Erzurum temsilcisiyle tartışmış ve mikrofonu elinden almış. Devlet biliyorsun. Hidroelektrik santralleri karşı bir tema il temsilcisi Işıl Hanım, Bedirhanoğlu. Şimdiye kadar 30 kadar hidroelektrik santral yapıldı demiş Erzurum'un Karadeniz bölgesine yakın kesiminde. 100 yeni hidro, HES yapılması söz konusuymuş toplantıda. Bu su öncelikle burada yaşayanlara ait filan diye konuşunca insanların göç etmesine neden olunuyor falan dediği zaman kızmış vali ver şu mikrofonu demiş. Oturduğu yerden yeter artık demiş hanımefendi sizi dinledik. Biz burada sizi bilgilendirmek için geldik. fazla vaktimiz yok demiş vali. <gülüyor> Benim bir arkadaşım vardı ya eski kaymakamların kitap yazmış her şeyi zorladı diye orada yanlışlıkla valinin şoförü şeye girmiş kırmızı ışıkta geçmeye kalkmış sonra durmuş geri gelmeye kalkınca vali demiş Doğa bakalım demiş devlet geri gitmez demiş <gülüyor> böyle evet. şeyler var tabii. yani bu devlet amacı tabii klasik şeylerde öyle her şey konuşamaz. Yani, Bazı şeyler var yani. <gülüyor> evet, fazla vaktimiz yok deyince de e, vali e, şeyde... E, yani demek ki böyle bir toplantı yani. E, o, ama itiraz etmiş ona da e, tema temsilcisi Işıl Hanım'da. Onda çok ve, olmuş yani. Sayın vali herkesin vakti çok kıymetli. 200 kişiyi de dinlemek zorundasınız deyince vali de yapmayın ya. işimi sizden mi öğreneceğim demiş. Nefis. Hmm, <gülüyor> Ben de yapıyorum bazen onu. bölüm başkanı Ben şimdi bölüm başkanıyım burada. Bazen birileri bana akıl öğretince kalkıyorum koltuktan diyorum buyurun gel otur sen yap. <gülüyor> Bu işi bana veriyorsun O klasik bir şey. Yönetici taktiği bize. De, öyle mi? Evet valinin böyle bir ben şey yapmış. Ben de kullanıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> hatta kalkıyorum koltuktan buyurun gel otur diyorum sen yürüt. Hadi idare et sen yap başkanını falan o iyi bir şeydir. Aslında. Evet ama vali biraz Yapıyoruz daha devlet tabii. Ben de şimdi bunu bu taktiği deneyeyim açıkçası dedi. <gülüyor> çok fazla akıllara önce kalkıyorum okuldan. Buyur otur geliyorum göreceğim. Evet. <gülüyor> evet bu şey, işte. şeyi de son olarak soracaktım bu Madeira'daki sel felaketini de bu Portekiz'e bağlı bir adada. Evet. Çok büyük. Oğlum. Feci bir şey oldu gene orada da ani e, bu flash flood dedikleri şeylerden biri olmuş ve evet. çok sayıda insan öldü orada da. Büyük bir yıkım var yani. Zaten en büyük problem bu flash flood ve şehir seylerinin atlığı olması. Evet. Ben hafta Ankara'dayken DSG'ye gelen bir tane söyledim. Adıkçıdım lütfen taşkın deyip durmayın ya. Evet. Şu olayın problemin adını koyun, doğru koyun. Çocuğun ismini doğru koyun ki çözümünü geliştirsin. Evet. Taş da ne ettiriyorsin var lan? Yani sanki bir yerde bir dere olacak, taşacak her zaman. Ya yani yok öyle olmuyor şeyler abi. Öyle olmuyor. Anne Dere yok. <gülüyor> Yollar taşıyor. Kuru dereler taşıyor. Akarsu yok da taşkın, taşkın deyip duran Beş tane sel var. Bunun bir tanesi taşkın. Diğer seller de yine lütfen diye şey yaptık ama bu kurumsal körlük, alışkanlıklar atamıyorsunuz. İşte bu ani seller büyük problem. Ve bu ani seller işte kuru vadilerde oluyor. Geçenlerde işte e, İzmir'de denizin kıyını su bastı. Orada ne diyordu televizyon spikerler? Kimisi diyordu deniz taştı, kimisi deniz bastı. <gülüyor> yani evet. kıyı bastı. Yani kıyı selin falan diyemedi kimse. Adı yok çünkü Türkiye'de sellerin doğrusuz. Yani böyle bir durum var. Yani Sellerin doğrusu da adını da koyup teşhis edip de çözümleri farklı farklı arayamıyoruz. Her gördüğümüz sakallıya dede diyoruz. Yani fly, şey taşkın, ya kardeşim. Bak o, o şeydeki de. Ee, o Portekiz'e bağlı adada da olan selde bir akarsu yok yani bir dediğiniz gibi evet. flash filatlar ani seller, de, derinlolları suyu bas altında bırakıyor. Evet. Türkiye'de bunlarla ilgili bir gözlem kayıt kayıt çözüm yok. Hep derelere baraj yapmak meşgul bizim iler. Ki zaten onların büyük kısmı yapıldı zaten 600'e yakın baraj var Türkiye'de. Ama seller bitmedi. Çünkü seller diğer seller devam ediyor. Evet, yani, artıyor, artıyor da lütfen. Artıyor tabii de, artacağı da zaten beklenen bir şey. Buna karşılık da daha yeni pek çok hidroelektrik santrali yapılması söz konusu. işte Çamlı Hemşinle ilgili olarak da son Semih Kaplanoğlu da yönetmen Altın Ayı kazandığı zaman söylemiş. Hiç olmazsa bu ödül belki orada Çamlı Hemşine bu bir dünya harikası olan yere cennetine yeni termik santraller yapılıp orayı mahvedilmesini engellemesine yardımcı olur bu ödül diye de bir temennide bulunmuş. Zaten bütün o dağlarda, oralardaki bütün hidro e, suların başına espiral santral koydular. Evet. Doğrusu ölçüm yok. Türkiye'de dağlarda su, şey kar, yağış ölçümler akım ölçüsü yok. Çoğu bunların bir furyadır gitti yani altına ucum gibi. Çoğu zaten hani ben şimdi doğanın intikam falan demek istemiyorum ama yani çoğu bunların zarar görecek. İleride kapanmak zorunda kalacaklar. Bunlar yapılan barajdan hesapsız, kitapsız yapılıyor çoğu. Yani hem doğayı yok ediyor, tahrip ediyor hem de kıt kaynaklarını e, ülkenin harciyeleri olarak evet, Ama kısa vadede kar etmiş olarak ayrılacaklar tabii orayı ya. Ya. Nasıl ya. ya, ya yapan şirketle. Peki Miktat Bey, e, teşekkür ederiz. E, hayırlı olsun ya. yeni Hoş salı. <gülüyor> Hoşça kalın. Ya. Miktat havadan, sudan A I woke up this morning back the break a day look over on the pedal where my rider will oh, used to lay I woke up this morning I'm all about to break today You know I love so on the pillow Where my rider used to lay I got the leaving blues, child I can't stay here long Been mistreated and I'm uh, well going home I got them old leaving blues I can't stay here very long You know I've been in this town And I'm going home Well, all right Whiskey, sometimes wine. I've been mistreated, Lord. I don't mind dying, you know. I sometimes make whiskey. It's all the way back in You know I've been mistreated, uh, baby, I don't mind dying. I've got my thirty-two-twenty and uh, my forty-four. Shotgun on my shoulder, I'm bound to go. I got no thirty-two-twenty, law packin' that forty-four. Lord, shotgun on my shoulder, baby, Lord, I'm bound to go. Gone so home. Evet, Johnny Winter'dan bir parça daha Leaven Blues, ayrılık türküsü dedik. Volkan'la birlikte bunu Türkçe'ye çevirelim öyle. Evet, 23 Şubat 1944'te, bugün yani 44'te doğmuştu Blues ustalarından Johnny Winter. Ve devam ediyoruz programımıza saat 9.38. Açık Radyo burası 94.9. Aynı zamanda açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Podcast olarak dediğimiz şekilde de yayınlanıyor. Bu programda başka pek çok programımızın yanı sıra. Bugünlerde ataktayız internet üzerinden de. Evet ben e, Mithat Kadıoğlu ile konuşurken bir detayı atlamışım. O da güzelmiş yani... Bedirhanoğlu yani şu konuşuydu dinlememiş olanlar için kısaca hatırlatayım Erzurum'un Karadeniz bölgesine yakın kesimlerinde dereler üzerinde yaptırılacak yeni 100 adet hidroelektrik santral. Bunlar da böyle oyuncak çocuk oyuncağı gibi hani insanın aklına Lego falan gibi bir şeyler geliyor ama bütün ekosistemi yerle bir ettiğini söylüyorlar bu konuyla ilgilenen kişiler. İlla uzmanlar olması da şart değil onların. Ve halk da kesinlikle bunun birçok bir yerde engel olmak istiyor ee, birçok yerde halk buna. Şimdi HES diyorlar buna. DSI'nin, Devlet Su İşleri'nin Tortum'da düzenlediği bir toplantı olmuş. Vali Sabahattin Öztürk'te katılmış Erzurum'un Karadeniz bölgesine yakın kesimlerinde. Ama TEMA'nın Erzurum temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu da itirazlarda bulunmuş. Bu su öncelikle burada yaşayanlara ait ve biz... Su kaynakları vatandaşın haberi olmadan e, satıldı. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıysa çok tehlikeli bir durumdayız diye bir uyarıda bulunmuş Bedirhanoğlu. Ve, e, bu elbette enerji üretilmeyeli ama 1980'deki verilerle harita üzerinde yapılmış ÇED raporlarıyla çevreye zarar veriliyor insanların göç etmesine neden olunuyor. ÇED raporlarının masa başında yapıldığını da iddia ediyoruz demişler. Vatandaşa da yarın sizi mağdur etmeyeceğiz diyorlar ama sözleşmelerde böyle bir şey yok. Kimse milyon dolarlardan vazgeçip köylüyü düşünecek değil demiş. Bunun üzerine de Vali Öztürk hiddete gaza, gazaba kapılmış ve mikrofonu da elinden alıp Yeter artık dedikten sonra hanımefendi sizi dinledik <gülüyor> deyip dönmüş. Değerli arkadaşlar biz buraya sizi bilgilendirmek için geldik ancak fazla vaktimiz yok demiş. İşte Bedirhanoğlu da herkesin vakti de kıymetli dinlemek zorundasınız deyince vali işimi sizden mi öğreneceğim diye karşılık vermiş. Ve ondan sonra çok ilginç bir şey söylemiş ben oraya atlamışım işte. Ee, çok e, ilginç bir açıklaması daha olmuş valinin. Burayı seveceksin abi. Ee, HES'le yani ilgili Zaten sevmiştim. Evet. Abi. Daha da yani tadından yenmez hale getirecek bir açıklaması var valinin. HES'lerle ilgili olarak buraya gelenlere yardımcı olunuz demiş. Hı -hı. Yoksa canınız yanar demiş fiilen mi, ruhen mi acaba? E, yani hani ben, ah ne kaybettik, ne güzel baraj olacaktı, kıyısında piknik edecektik gibi bir şeyden bahsediyordur canım. Herhalde bence de vatandaşlar da oradaki toplantıya katılanlar da tehdit mi ediyorsunuz diye sormuşlar. E, o da demiş ki ben kimseyi tehdit etmiyorum. Sadece yasaları hatırlatıyorum demiş. Can yakıcı yasalar, madde dört. <gülüyor> hmm, tatlı vali, güzel vali. Evet, sadece ve daha sonra da açıklamalarda bulunmuş. Ama bazıları da belki inşallah terk etmişlerdir Vali'nin bu. Bence edememiş olabilirler o anki ürküntü, dona kalma afallama falan derken. E, yani daha, bir de Vali bütün bunların üzerine açıklamalarda mı bulunmuş? Evet. Yani durun, açıklayacaklarım var durum. Evet, yani? Milliyetlik haber bu şekilde. Bence günün sözü herhalde ne çıktı. Ne aday gösteriyorum? Evet, ne evet. dersin? <gülüyor> Oscarı da verelim yoldaydım derim. Evet. Ee, güzel güzelmiş yani gayet gayet güzel bu arada e, yani günü talihsiz ama bence bilerek olmamış e, Fikret Bilan'ın da Milliyet'te e, bir başka harika röportajı var e, dönemin genelkurmay başkanı dönemin siz biliyorsunuz o dönemi e, hangi dönem olduğunu Yaşar Büyük Büyükanıt'ın 27 Nisan 2007 günü Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde yayınladığı bildiri yakın siyasi tarihimizde en çok tartışılan konulardan biri oldu diye başlamış Fikret Bila Büyük, e, büyük Anıt'la yaptığı röportajın girişine Büyük Anıt'ın ben kalem aldım diyerek tek başına üstlendiği ve her zaman arkasında durduğu 27 Nisan bildirisi Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahaleye dönük en muhtarı olarak nitelenmişti Pardon bir ufak sorum var Her Buyurun. zaman arkasında durduğundan kasıt nedir? Böyle bir pankart açıp Arkasında durarak dolaştırıyor mu sokaklarda mesela bu? Yani doğruluğuna her e, fırsatta inandığını tekrar ettiği ve bunun dışında da bununla yetinmeyip zaten fa hani böyle şeyler oluyor ya ben yapmadım o yaptı falan öyle kaypaktıkları asla girmeyen Sayın büyük Büyükanıt'ın başından beri evet efendim ben yazdım Hı -hı. bizzat kaleme aldım demiş olmaz Yaşar Bey böylece arkasında durmakla ne kazanmış oluyor milletimiz ve Dünya bundan. Onu bilemem ama daha egosantrik bir yerden bakarsak ne kadar delikanlı bir kişi olduğunu gösteriyor. Bu bir da olumlu evet, sayılıyor e, burada, toplumunda. Evet Peki. Dönemin genelkurmay başkanı Büyükanıt veya sürekli bu dönemin gerçekten bilinçaltı gibi ya neyse. O günden bu yana cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül'ün seçilmesini engellemeye çalışmakla eleştiriliyor. E, ...suçlanıyor olabilir çünkü hani engellemeye çalıştıysa Genelkurmay Başkanı olarak... <gülüyor> evet, ...bu bir eleştiri konusunda biraz aşabilir yani. Neyse devam ediyoruz. 27 Nisan 2007 tarihi de 28 Şubat 1997 tarihinden sonra askerin siyasete müdahale ettiği tarih olarak anılıyor. Büyük Anıt Paşa ise bu yorum ve eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. 27 Nisan bildirisini bu şekilde yorumlayanları bildiriyi okumadan yorum yapmakla eleştiriyor ki çok uzun değildi aslında... Ben hiç unutmuyorum. <gülüyor> yani o muhtıra 27 Nisan muhtırası çıktığın, ertesi günü küresel eylem grubunun iklim değişikliği eylemi vardı. 28 Nisan'da Kadiköy'de. Ee, ve eylemin seyrini, seyr-ü seferini değiştirmişti Sayın büyük Büyükhanıt'ın bu harika muhtırası. Biz muhtıra diyen taraftan söyleyelim. Biz de bunun arkasında duralım bari. Ee, Selim Yakışlas'ın önden geçerken hiç kimse asker doğmaz diye bağıra bağıra geçti ee, binlerce insan. Ben oradan anladıydım. Bu işin galiba kokusu çıkıyor artık. Bunlar muhtara işini kesse iyi olacak diye. Ama onlar anlamadı diye devam eden. Benim perspektifimde bu, Sayın Bidan'ın kisi oyken. Ee, neyse, şimdi gelelim artık e, Sayın Büyük Anıt. Neler söylemiş bu konuda o kısma. Cumhurbaşkanı sözünü ikinci kez 27 Nisan'da kullandım. Oradaki ifademde de aynen şöyledir. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçim süreci laik antilaik sürecine dönüşmüştür. Bunun neresi muhtıra? Diyor kendisi. Ee, Cumhurbaşkanı seçimine müdahale olmadığını vurgulamış Büyük hanım. Niye o zaman durduk yere gecenin bir kör oturup böyle bir şey yazıp TSK'nın sitesinden yayınladı? Orasını bilmiyoruz ama. E, ben... Ac, acul da bir kişi, delikanlının yanı sıra acul da bir kişi diyor olabilir ve duramamıştır, heyecanını gemleyememiş. Ya bana mı? da oluyor. Ya Olmuyor değil. Ben de bir bakıyorum Ya ben bu forma niye şimdi millete girişiyorum falan diye ama... E, Kurmay başkanı değilim. Ha, öyle bir fark var. Doğru ben onu unutmuşum. O açıdan yoksa hani hepimizin başına geliyor ya... ...pişmanım keşke cevap vermeseydim dediğim... ...bin bir polemin içinde bulabiliyor insan kendini. Ama hani e, bu durum biraz farklı. Şimdi 27 Nisan'a muhtıra dediler. Demeye devam ediyorlar. Muhtıra böyle olmaz. Bu standart durum. Lav bulunur, lav öyle olmaz. Darbe bulunur, darbe o değildir. Muhtıra yok o değil. Muhtıra öyle olmaz. Muhtıranın tarihimizde örnekleri vardır. 27 Nisan'a muhtıra diyenler ya muhtıranın anlamını bilmiyorlar. Ya da tarih bilmiyorlar. Ya da 27 Nisan bilirsin okumamışlardır. Hmm. Şimdi 27 Nisan bilirsin okuduk mu? Hani çek edelim ki. Ben de okudum. Ben muhtıra kelimesinin anlamına da Türk Dil Kurumu sözlüğünden baktım. Yani benim için şartlar uygun gibi görünüyor. 27 Nisan bir muhtıra değildir diyor ardından. Ha, burada sıkışıyorum ben. Çünkü demin uygun gördüğü şartları Sayın Büyük Anıt'ın yerine getirdim. 27 Nisan muhtıradır bana kalırsa. Çünkü muhtıra zaten e, duruma dair hatırlatma metni. hani Hatır, e, hatıra. Oradan geliyor kelimeyi de şey işte yapalım. hatıralar geçirdi. Türkiye'de. Bak 97'deki darbelere dönüyoruz. E, 27 Nisan muhtıra değilmiş. Niye olmadığını söylemiyor. Sadece şunu söylüyor. Cumhurba muhtıra değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimle müdahale değildir. Sadece ve sadece nedir onu da söylemiş. 27 Nisan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ...layıklık konusundaki duyarlılığını dile getirmesidir. Başka da bir şey değildir demiş. Hmm. E, layıklık konusundaki duyarlılığını dile getirmek tabii ki bunu önemlidir. Şer Bey güzel söylemiş. Dünya Layıklık Günü'nde bir açıklama yaparsanız bunu kimse dikkate almaz, muhtıra da demez. Ama e, tam da 367 tartışmaları yaşanırken Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bu tartışmaların gökten zembille indiği durumu varken... ...üstüne üstlük ordumuz kızıyor galiba diye bir koro oluşmuşken... Ve e, Abdullah Gül Şeriatçı mı değil mi tartışmaları da bir yandan devam ederken... ...siz böyle bir açıklama yaptığınızda bu taraf olmak olur tartışmaları değil mi? Hani e, e, neyse. Bu, Belki bunu sormamış mı Fikret Bilal gazeteci? E, soramamış çünkü büyük anıt durmuyor. Tam gaz devam. Yargı da zaten teyit etti diyor 27 Nisan muhtırasının... E, pardon 27 Nisan ise artık işte makalesinin muhtıra olmadığını diyor... E, ya benim aklıma şu takıldım. Risale yani, gidelim uygulayacağım ama daha uzun olur risale. <gülüyor> Yok bu risale falan değil. Bu köşe yazısı diyebiliriz belki bence. Twitter diyelim. Ama fazla uzun onun içinde. Twitter yani. için uzun mu? Ya bence o biraz sayı uzun. İyi geçer mi Twitter Geçer mi? Ya yani çok uzun değildi ya. 3-4 A4 falan, 4'te 3 A4 falan hatırlıyorum. Bence de 12 Eylül darbe değil. Ben onu çıkarttım bu tanımlamalar üzerinden. Çünkü hani 12 Eylül'de ne olmuştu hatırlayalım. Ülkedeki durum karma karışıktı Kardeş kanı galonla dökülüyordu. Amerikalı olduğum için ben galonla hesaplıyorum. Ee, akşam kimin eve dönebileceği, kimin dönemeyeceği büyük bir şüphe altındaydı. Derken ne oldu? Ordumuz yönetime el koydu. Darbe falan yapmadı biliyorsunuz. Ee, yani böyle bir şey deriz. Ardından da şunu söyleyebiliriz. Zaten mahkemede bunu onayladı. Hukukçulardan hiçbiri çıkıp bir şey dedi mi? Bir Sacit Kayasu çıktı. Ee, iddianame hazırladı. onu da zaten başına ne geldiğini biliyoruz. O yüzden demek ki... E, ...mahkemeler de onayladığına göre... ...darbe değil, yönetime el koyma olduğuna göre... ...12 Eylül'de bir darbe değildir. Ben bunu çıkarttım Sayın Büyük Büyükkanıt'ın... ...harika konuşmasından. E, hukukçular da. ayrıca hepsi... E, Zaten ...yüksek mahkeme... ...el Pençe divan olarak, doktora moktora da vermediler mi? ona e, Hem onu yaptılar hem... ...tabii Fahri doktora da verenler... ...üniversiteler doldu evrene de... ...onu demiyorum ben bir de yüksek mahkeme... ...yüksek yargıçlar... ...gidip... E, Huzurda briefinglerine katıldılar ordunun. Bunları da biliyoruz yani. Ee, Zaten e anayasanın kendisini de askerler yaptı biliyorsun. Aa öyle 1980. mi? Yok canım. Hayır, yani direktifiyle. Yok. Şimdi öyle demeyelim. En değerli e, bilim insanları ve en değerli hukukçular bir araya toplandılar. En değerli anayasayı yazdılar. Ben öyle biliyordum. Halkımız da bunu onaylamadı mı? Diye devam edelim. Sen hangi okullarda okudun bakayım? Aklımı nerede yitirdiğimi mi arıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Okuldan sonra oldu abi. <gülüyor> yani hakikaten göz göre göre e, ne kadar rahat değil mi hayat? Ya bu arada bir de şeyde e, rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Hazır büyük anıt konusu açılmış 28 e, Şubat'a da az zaman kalmışken e, bir yandan da televizyonlarda e, laik değerleri sahiplenen ve memlekette şu anda ciddi bir tehlike durumunun hızla yükselmekte olduğunu söyleyen insanlar şunları söylüyorlar. Büyük başa büyük hata yapmıştır. O muhtırayı vermeyecekti. İşte o son kadeye içmeyecektik muhabbeti var. Ben orada şunun olduğunu düşünüyorum. Bunu söylerken bütüne baktığımızda konuşmanın dert orada şey değil. Askerin ne işi var? Sen Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sana mı kaldı muhtıra vermek bilmem ne falan filan gibi kısmı değil orada rahatsız edici olan bakın bu sebeple AKP başa gelmiştir kaşıdıkça millet böyle yapıyor durumu çıkıyor hmm. yani taktik hata ee, tabi oradan da bakmak mümkün çünkü stratejik ve taktik bir kurum olduğundan ordu aslında hani e, eyvahlar olsun hissi verebiliyor bu açıdan hani böyle bir taktik hata nasıl yapılabilir diye ama e, bundan öte bizim derdimiz taktik doğru ya da taktik hata olması değil konuşmaması gerekiyor ...diye çok düz bir cümleyle tanımlanıyor. E, galiba haklısın evet. şey de... ...yani şey de bir kez daha söyleyelim... ...dün olan bitenle ilgili olarak... ...tam da dün... <gülüyor> ...Beatles... ...özel 15. yaş günü... ...Beatles Partisi'nde... ...Republika Gazetesi'nden de... ...aramazlar mı böyle... <gülüyor> ...işte çalıyor... ...filan demişler... ...Bito'su dinliyor... Çalıyor. ...Ömer Bey çalıyor, arkadaşlar <gülüyor> oynuyor... <gülüyor> ...onun üzerine sonunda konuştuk... ...Republika'da çok... ...İtalyan'ın en saygın... Hı hı. Gazet, ...liberal gazetelerinden biri belki birincisi... ...onun... <gülüyor> ...bir şeyi de... ...dış haberlerle ilgili... ...sorumlusu da arkadaşımız... ...işte dostumuz ya... <gülüyor> ...tanklardan bahsediyor... ...orada... 49 kişi tutuklanmış sen hala çıral, vur patlasın çal oynasın oynuyor musun dedi doğa burada <gülüyor> biz artık oynadık demedin mi <gülüyor> burada breaking news'dan ya yani flash haberden geçilmiyor son dakika haberinden ne yapalım dedik yani oynayacak <gülüyor> vakit kalmıyor genelde <gülüyor> hükümeti cebren iskat yani hükümsüz bırakmak iskat etme, kaldırma veya vazifeden cebren. Cebren kelimelerine de dikkat çekiyorum. Ne demek size öğrettiler mi cebiri? Ee, er cebiri... Cebir Arapçada. Yok biz matematik aldık, modern. <gülüyor> Cebir kuvvet kullanarak demek oluyor. Hı hı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ya, matematiksel yöntemlerle demek değil mi? <gülüyor> Hayır. Ha, anladım. Hükümeti cebren ıskat ve vazifeden görevden cebren yani zorla men etmekte engellemek bunun girişimi bu amaçla örgüt kurmak bak burada öz Türkçe kullanmışlar teşkilat demiyorlar yönetmek ve üye olmak gibi bir suçlama var. bu aslında hiç şakaya gelir bir tarafı yok bütün bunların yapılan şeyin en önemli kısmı burada resmen zor kullanarak bir hükümeti görevini yapmasını engel olmak ve onu görevden almak ona teşebbüs yani girişmek. Bunun için de örgüt kurma Bu bayağı bir anayasaya birinci derecede aykırılık teşkil eden teşkilat şeyi falan. Bu arada evet. bir son dakika haberi de verelim bu anayasaya aykırılık teşkil eden bir durumla ilgili. son dakika haber vermeden olur mu? Yani değil mi? bu lafın üzerine vermek gerekiyordu da. Ee, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikisi kadın dört kişi balyoz planı soruşturması kapsamında Beşiktaş İstanbul Adliyesi'ne getirilmişler sivil plakalı, askeri araçla hakim ve savcıların kullandığı bölümden adliye giriş yaptırılan dört kişi daha sonra savcılık katına çıkartılmışlar. Hmm. Bundan sonrasını yine gün içinde son dakikalarla izlemeye devam El, edeceğiz. Bugün, Hiç şüphesiz. Ee, bulunduğumuz her yerde kahve içerken, yemek yerken, sokakta yürürken hepsini izleyeceğiz. Bu arada e, şeyi de söyledik biraz daha detaylandıralım. Onu da Cumhuriyet gazetesinden Cihaner dosyası Erzurum'a yetkisizlik kararı verilmiş. Tarikatları soruştururken Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in dosyası yetkisizlik kararıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiş. Erzurum yetki bizde derse soruşturmaya orada devam edilecek. Cihaner'in avukatları ise dosyanın yargıtaya gönderilmesi gerektiğini savunuyorlarmış. Yüce Sayman'ın dün e, hukukçu e, idare hukukçusu Yüce Sayman'ın e, dün e, Neşe Düzel'le verdiği bir mülakat var Taraf Gazetesi'nde. Orada çok ayrıntılı belki onu da internet sitesine koyar koyarsak ya da siz de dinleyiciler de bakarlarsa Taraf Gazetesi'nden buldukça ayrıntılı hukuki ve de siyasi boyutlarıyla da ilgili Şeyleri vardı ayrıntılı analizleri oradan da takip etmek mümkün olabilir. Oraj meselesi böyle. Suga ne demek bilmiyoruz. Devrimci karargah davası 10 ay sonra başlıyormuş. Bunu da verelim o önemli bir şey çok uzun bir zaman beklendi bu da. Ee, yani Türkiye'deki hukuk mekanizmasının e, ne kadar takdire şayan işlediğine dair bir diğer dava aslında. Yani mekanizmaya dair ciddi sıkıntılar olduğunun biz de bilincindeyiz diye okulsun diye rica ederek başlayayım. Ee, Devrimci Karargı Örgütü ile ilgili dava başlıyor sonunda işte on ay kadar sonra. Ee, davanın sanığı Yeşiltepe'nin kendilerinin kaleme aldığı yazılar sebebiyle suçlanmasını mahkeme önünde protesto etmiş bir grup yazar. Evet. Böyle bir şey olmuş. Pek Şimdi, çok kişi içeride. Evet, Niye 27 içeride Mayıs biraz karışık. Çok, Dava dosyası gizli, o yüzden daha da karışık. Bir polis ve bir sivilin de öldüğü Bostancı'da bir operasyonla ilgili olarak 27 Nisan 2009 tarihli e, aralarında Devrimci Hareket dergisi çalışan Mehmet Yeşiltepe'nin de bulunduğu gazetevatan.com internet sitesi yetkilisi Aylin Duruoğlu'nun ve 15 kişi daha hakkında açılan davanın görüşün, görülmesine yarın nihayet 10 ay sonra 23 Şubat'ta İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacakmış. Bu konuda zaman zaman yayın yapma fırsatı da bulmuştuk. Gecikmiş Adalet'in adalet olmayabilecek kaygılarımızı da dile getirerek 15 Eylül'de kaleme alınan iddianamede sanıklardan Necdet Öztürk, Sevim Öztürk, Ergin Öncü, Muhammed Çetin, Özgür Dinçer, Melek Seven, Mustafa Aşula, Abdülselam Sultan, Nail Arıkan ve Ceren Sütlaş'ın Ergenekon soruşturmasından haklarında işlem yapılanlarla irtibat olduğu yönündeki iddiayı işleyen tespit tutanağının savcılığa gönderildiği de ifade edilmiş. Eylemlere ise Fatih Aydın, Cem Bozkurt, Öz Özgür Dinçer ve Orhan Yılmazkaya'nın katıldığına yer verilmiş. Ama ortak bir basın açıklaması yapılmış. Aralarında İlkay Akaya, Cezmi Ersöz, Ragıp Zarakoğlu, Temel Demirer, Necati Abay, İnci Hekimoğlu, Mustafa Yalçıner, Suat Batur, Kamil Tekin Sürek, Said Çetinoğlu, Gül Göker ve Sehad Raşa'nın da yer aldığı Aydın ve sanatçılar... Ortak basın açıklamasında Yeşiltepe'nin 10 ayı süredir, aşkın bir süredir keyfi bir şekilde hapiste tutulduğu tutuklu sanıklardan Mehmet Yeşiltepe'nin ve en temel insani haklarından mahrum bırakıldığını savunmuşlar. Dosyada da delil olarak gösterilen yazıların daha önce çeşitli gazete ve kitaplarda yayımlanmış olduğunu belirtip muhatabınız Yeşiltepe değil biziz demişler. Röportajlar filan. Neyse hiç olmazsa eninde sonunda nihayet başladı diye sevinmemiz mi gerekiyor bilemiyorum. Bu da tuhaf bir durum böyle. Yani gayet garip bir e, gidişat olduğu kesin. E, bu arada bir iyi haber de verilebiliyor. Son dakikalara girdiğimiz için e, elimizde kalanla devam etmek durumundayız yine. E, tersane işçileri sendikalı olmuşlar, davayı da açmışlar, üstüne üstlük kazanmışlar. Limter üye olduktan sonra işten çıkarılan altı işçi ile ilgili davadan bahsediyoruz. Davalarını kazanmışlar. Dördü sendikalı olarak işbaşı yapmış durumda. Mahkeme taşeronları değil, ana işveren numarin denizciliği sorunu tutmuş. Avukatları uçarsa işçiler sendikalı olmaktan korkmasın. Hakları için hemen dava açsınlar demiş. Eee... Taşeron yasaya aykırı olduğu için zaten bu şekilde olabiliyor. Bu arada 2009 yılında 15 tersane işçisinde öldüğü hatırlatılıyor haberin sonunda. Onu da söyleyelim. Ve galiba bitirmeyi başardık. Bitme değil de virgül desek <gülüyor> daha doğru. Ha bu arada bir. son dakikanın son dakikası e, balyosuz bitirelim hem de. Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatına 8-9 kuruş kadar bir zam yapılmış. Gelmemiştir. Valla gelmiş. Anadolu ajansı öyle der. Peki eh, bitirelim. E, bitirirken de fırtına parçası çalalım. Takvimde diyor muydu demiyordu bazı yerlere kar diyor muydu demiyordu hatırlamıyorum. Biz yaratalım kendi fırtınamızı. erken. Fırtına. Öyle mi? Evet. İyi. Baharı da erken. Orajla alakası yok değil mi? Yok. Ha, tamam. Hiç alakası yok. Oğraş Fransızca zaten, bize Fransız gelen bir terim. Ee, ayrıca da biz Bahar'ı da erkene almak için dikkatini çekmiştir muhakkak. Kuş seslerine yer veriyoruz radyomuzda. Şimdi bir fırtına parçası çalalım. Poco'dan gelecek. Rusty Young grubun kurucusu, kurucularından diyeyim. Kaliforniya'da 1946'da doğmuş Bugün. Onun şerefine de Poco'dan The Storm adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Açık gazete.